Yo yeah. İzlediğiniz Merhaba Kainat! Bugün 21 Mayıs Salı Yıl 2024 Ay 5 Gün 142 Hızır 16 1445 Hicri 13, 1440 Rumi Mayıs 8 Güneşin Cevza İkizler Burcu'na Girmesi Ülker Fırtınası Günün Sözü Yalana Borçlu Olduğumuz Mutluluk gerçek mutluluk değildir. Heinrich Heine Günün Tarihi 97 yıl önce bugün 21 Mayıs 1927'de Charles Lindbergh uçağı ile Paris'e inerek ilk kez solo Atlantik uçuşunu yaptı. 92 yıl önce bugünse yani 21 Mayıs 1932'de Lindbergh'den tam 5 yıl sonra Amelia Earhart uçağıyla Kuzey İrlanda'ya zorunlu iniş yaparak Atlantik'i ilk kez yalnız olarak geçen solo uçuş yapan kadın oldu. Günün malumatı Güneş İkizler yani Cevza Burcu'nda 21 Mayıs 21 Haziran Mayıs'ın 21. günü Güneş İkizler Burcu'na girmekle baharın 3. ayı başlar. Bu ay 31 gün sürdükten sonra Haziran'ın 20. günü sona erecektir. İkizler Burcu'nda Doğanlar İkizler Burçların 3. işaretidir. Bu burçta doğanlar genellikle zeki, çabuk değişen, elleri her işe yatan, eğilir bükülür kişilerdir. Bazen de sanat meraklısı olarak görülürler. Hareketli bir kafa yapıları vardır. Ani kararlar verirler ve umulmadık yerlerde karşınıza çıkarlar. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası. 95.0 AçıkRadyo.com.tr internet adresimiz ve Açık Gazete programının ikincisi haftanın ikinci Açık Gazete programı başlıyor. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Berke Akmeşe'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılış Isley Brothers'dan Behind the Painted Smile ile yapıldı. Motown'un Motown diye adlandırılan en önemli müzik sadalarından bir tanesinin başlıca kurucu elemanlarından Isley Brothers'dan bir doğum günü grubun kurucularından Ronald Isley 1941'de 21 Mayıs'ta doğmuştu. Kendisi Mr. Biggs diye de biliniyor. Amerikalı bir e, müzisyen, şarkı yazarı Aynı zamanda prodüktör ve aynı zamanda da oyuncu. Ve bu ünlü grubun The, Isley's grubunun, The Isley Brothers grubunun kardeşler grubunun da aileden oluşuyor zaten. Onun kurucusu, en başı lideri, reisi olarak da geçiyor. Onun için çaldık. Şarkının sözlerinde de ilginç şeylere rastlanıyor. dünyadaki bütün sahtekarlıkların... Bir aşk hikayesinde özetlenmiş hali yani ne zaman yakınıma geldiğinde gö gözyaşlarımı saklamak için bir yüzüme çizilmiş, resmedilmiş bir gülümsemenin arkasına saklanıyorum. Çünkü gelecek, ak akacak yaşlarımın ve korkunç üzüntümün ancak bir şekilde saklanması gerekiyor inanamazsın neler saklıyorum bunun arkasında benim bütün hayatım bir maskeli balo ve bütün hadi böyle yapalım benzetmelerle oynayalım çünkü sen sevgini benden çektin ben de bundan kurtulamayacağım ne kadar sana ihtiyacım olduğunu bilemem ama ne zaman yapsam göz yaşlarımı bu boyanmış Resmedilmiş maskenin altında saklıyorum diye, gülümseme maskesinin altından diye giden bir şarkıyla başladık. Evet, şimdi kısaca özetlere bir bakalım. Ondan sonra tarihte bugüne geçebiliriz. Özetlerimizde şöyle bir durum var. Ee, kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile ve yeni anayasa vurgusu yapmış. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümü nedeniyle de bir günlük milli yaz ilan edildiğini duyurmuş. Bunun tabii biraz yoruma ihtiyacı olduğu söylenebilir. İbrahim Reisi'nin günün gelmiş geçmiş en büyük cellatlarından biri olarak da geçtiği Robert Tate tarafından şeyde yazılmış amansız bir diktatör olduğunu binlerce kişinin idamını gerçekleştirdiği teokratik çevrelerden dini çevrelerden yetişip Cum İran Cumhurbaşkanı olduğunu yazan Robert Tate tam bir ölüm ilanı vermiş arkasından sayısız insanın katledilmesinden sorumlu son olarak da işte mahsameninin genç bir Kürt İranlı kadının hijab doğru hijab yapmadığı için ölmesinden sonra öldürülmesinden sonra polis tarafından bütün İran'da büyük isyan oldu ve onların büyük çoğunluğunu da İdam edenlerin başında geliyordu. İbrahim Reis'i bunun için neden Diyaz tutuyoruz onu anlamak mümkün değil. Neyse bunu konuşacağız tabii. Julian Assange, Wikileaks, Wikileaks kurucusu, insan hakları aktivisti ve dünyanın en önde gelen gazetecilerinden biri. Onun avukat eşi Stella Assange. Amerika Birleşik Devletleri'ne iadeye karşı itiraz hakkını kazandığını açıklamışlar. İngiltere'de Yüksek Mahkemenin temiz başvurusu yapabileceklerine yönelik kararını kendilerini rahatlattığını belirtmiş. Sen Julian serbest bırakılmalı, davadan tamamen vazgeçilmeli, kendisine tazminat ödenmeli ve Nobel ödülü verilmeli diyor. Böyle de bir haberimiz var. Bir de Kobani Kumpas davasında hukuk katliamı yapıldığına dair çok sayıda yazılar yer almaya devam ediyor. Bütün aynı zamanda da yöneticiler taraftarlar sloganlar Türkiye'de hayatın geneli gibi diye yazan Murat Sabuncu da Sabuncu da gücü gücü yetene dönemine girildi. Ve stad basma, yumruk atma, duelloya çağırma ya da futbol fena halde hayata benzer başlıklı yazısında Türkiye'deki şiddet yükselişini de sporla, bir alantılı olarak kaleme alıyorlar. Gazeteciler, yazarlar. İklim konusunda da Brezilya'daki aşırı seller sular milyonlarca insanı etkilediğini ve bunun aslında sadece Brezilya'nın yarattığı bir şey değil, Brezilya ile ilgili bir sorun olmadığını ve doğrudan doğruya bütün gezegenin çok aşırı iklim değişikliklerinden ciddi şekilde etkilenmekte olduğunu, bir avuç zengin ülkenin sadece bir avuç zengin ülkenin ortaya koyduğu sera gazlarından dolayı çok hızlı iklim değişikliklerinin felakete doğru gittiğini de gösteriyorlar dünyada. Aşağı yukarı haberlerimiz. Bunlardan, senin eklemek istediğim bir şey var mı? Özetleri. Uluslararası Ceza Mahkemesi kararı var aslında günün en önemli haberi olarak. Evet, evet. Muhakkak onu da söylemeliyiz tabii. Evet. Netanyahu, Gallant ve 3 Hamas lideri hakkında yakalama talebinde bulundu. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Asad Ahmed Khan Evet Uluslararası Ceza Mahkemesi bu Netanyahu İsrail, İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı e, ve üçlü Hamas lideri hakkında yakalama kararı çıkarttı savaş suçları işledikleri için Joe Biden'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'da utanç verici demiş. Bunun için. Evet. neden tanç verici olduğunu anlayabilmiş değilim. Peki yani uluslararası ceza mahkemesi bütün ülkelerin kurduğu ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dünyayı şekillendiren en önemli hukuki kuruluşlardan bir tanesi. Ama böyle bir problemde yaratılıyor. Evet ama işte batılılar için batılıları yargılamak için kurulmamış. <gülüyor> Karim evet, Han'ın evet. CNN Amanpour'la yaptığı röportajda bahsettiği şey buydu. Bundan Anladım. dolayı kızıyorlarmış kendisine. Doğrudan doğruya başkaları eski sömürgeleri yargılamak, sömürge ülkelerinin yöneticilerini yargılamak için herhalde değil mi? Evet üst düzey bir politikacı bana şunu söylemişti diyor. ICC yani Uluslararası Ceza Mahkemesi Afrika için ve Putin gibi... Haydutları yargılamak için kuruldu Batı ve müttefiklerin için değil demişti diyor bu röportajında Amanpurası yetti yani. Evet bunlara Zınlıkları hepsini bu yüzden yani kısa bir zaman dilimi içinde bunların hepsini ele almaya çalışacağız hep beraber ama şimdi tarihte bugüne bir göz atalım 1864 yılında bugün Rusya'da Çerkez soykırımı başlıyor. Çerkesler Rus çarlığı tarafından Osmanlı topraklarını sürgün ediliyorlar. Ancak yolda ve kamplarda binlerce Çerkes ölüyor veya öldürülüyor. Kafkasya böylece Çerkeslerden önemli oranda arındırılmış. Kesin sayısı bilinmemekle birlikte 450 bin ila 1,5 buçuk milyon arasında Çerkesin sürgün edildiği söyleniyor. Kafkasya'nın Karadeniz kıyılarından gemilere balık istifi bindirilen insanlar açlık ve susuzluk yüzünden yollarda ölmeye başlamış. Herhangi bir hastalık belirtisi gösterenler ise gemi personeli tarafından denize atılıyormuş. Bu arada ins insansızlaştırılan Kafkasya toprakları çerkezlerin geri dönme umudunu ortadan kaldırmak için yakılıp yıkılıyor, harabeye dönüştürülüyor. Zorunlu göç esnasında Osmanlı yönetimiyle koordineli olarak Batum, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Akçakoca, Burgaz, Varna ve Köstence'de göçmen kampları kuruluyor. Bu yerlerde açlık ve salgın hastalıklar nedeniyle kısa sürede ölüm kamplarına dönüşüyor. Sal salgın hastalıklar nedeniyle İstanbul'a göçmen Çerkezilerin sokulması ise yasaklanmış o dönem. Evet bu yani 19. yüzyılın ortalarında sonlarına doğru bile değil yapılan çok büyük bir ilk soykırımlarından bir tanesi dünyanın da diye de geçebilir. Ama bunun, bunun dile getiriliyor olması oldukça yeni son zamanlarda ancak bu şekilde konuşulur hale geldiğini de önemli bir gecikmeli olarak belirtildiğini söylemek lazım. 1941'de bugün ise Norveç'te Nazi işgaline karşı oyuncular greve başlıyor. Aralarında ünlü isimlerin de olduğu... 6 aktör, oyuncu nazi yetkilileri tarafından emir verildiğinde radyoda çalışmayı reddetmişler. Bunun bir radyoyla bağlantılı olması da ilgi çekici bir şey. Antinazi bir ürsever direnişin radyoda çalışmayı reddeden aktörler tarafından başlatılması da ilginç bir olay. 21 Mayıs'ta 1941'de sorgulama için Oslo polis merkezine çağrılıyorlar ve tümünün Çalışma izin izinleri iptal ediliyor. O akşam oyuncular başkentte her tiyatroyu kapatarak sokağa dökülüyorlar. Ertesi gün grev diğer şehirlere yayılıyor. Ge Gestapo oyuncuları yani nazilerin e, polis teşkilatının adı Gestapo oyuncuları tehdit etmeye başlıyor. Ancak oyuncular ezici bir çoğunlukla grevi güzürdürebilmek için oy kullanıyorlar. Nazilerin bütün baskısına rağmen grev... Tam 5 hafta boyunca devam ediyor. Ardından Nazi'ler tiyatroların kontrolünü tamamen ele almaya karar veriyorlar ve ancak bu seferde Norveç halkı, faşist tırnak içinde eğlenceye hiç ilgi duymamış ve tiyatroları boykot etmiş. Bu da pek bilinen bir şey değil. Dünya Savaşı'nın Başlangıç yıllarında çok ilginç bir şey. Norveç işgalinde, Nazilerin işgalindeyken olup bitenler. 1979 yılında bugünse Francisco'da, San Francisco'da LGBT artılar 1969 Stonewall isyanından sonraki ikinci büyük eşcinsel isyanını başlatıyorlar. Dan White isimli bir katil, Kaliforniya'nın seçilmiş ilk açık gay temsilcisi Harvey Milk'i ve halkın valisi diye tanınan o dönem Demokrat Partili vali George Moscone'yi öldürüyor. Eski bir polis memuru olan ve cinayetleri resmi görev tabancasıyla işleyen Dan White... ...akli sorunları olduğunu belirten bir savunma yaparak çok az bir ceza almayı başarmış. White akıl hastası olduğunun kanıtı olarak Twinkie yediğini yani abur cubur yediğini göstermiş. Ve bu nedenle davanın adı da Twinkie davasına çıkmış. Çok sayıda San Francisco polis memuru Free Dan White, Dan White'a özgürlük sloganı yazan tişörtler giyerek yürüyüş yapıyor. White'ın kefareti için 100 bin dolar toplamış diğer polis arkadaşları. Kararın açıklanması üzerine binlerce LGBT artı White Night Riots diye bilinen yani beyaz gece ayaklanmasını başlatıyorlar. Sokaklarda polisle çatışmalar yaşanıyor. Gecenin sonunda 61 polis memuru ve yüzden fazla insan hastaneye kaldırılmış. Dan White ise sadece 5 yıl hapis yatmış. Serbest bırakıldıktan kısa bir süre sonra da kendisini öldürmüş. Evet, trajik bir olaylar dizisi bu da. Ve deli, yani tam başta çaldığımız şarkıya Behind the Painted Smile'ın bu karşılıksız aşka karşı değil, aynı zamanda dünyanın büyük sahtekarlığına karşı da ...yüzüne bir gülümseme takarak izleyen insanların durumunu iyi yansıtıyor bence. Ben deliyim, onun için ne yapsa yeriyim. Yeridir, <gülüyor> bir, bir, öyle olmuş evet. Delidir ne yapsa yeridir. Kanıt olarak da burcu bur yiyorum demiş. Evet kanıt da böyle. Ve, ve buna mahkemeler de, egemen şey de, güçler de hakim olduğu için... Sadece 5 yıllık bir hapis cezası böylesine büyük bir ikili cinayette karşı böyle bir ceza alıyor. Evet şimdi geçelim haberlerimize. Önce istersen gene de iklimle bir şey yapalım. Evet. Özellikle El Cezire'de çıkan çok ilginç bir haber var. Neil Jardino imzasını taşıyor. Ve Peru'da e, iklim değişikliği bütünüyle binlerce, on binlerce yıldır orada yaşayan bir e, yerli köyünü tarumar etmiş durumda, o, yani bütünüyle işi bitirmiş durumda, değil evet. mi? Evet. Aşaninka köyü, e, bu köyün adı Peru'nun Peru'nun merkez dağlarında bulunan bir köy e, Ant dağlarına. Yakın bir bölgede ve 150 kişinin, 150 kadar yerlinin binlerce yıldır yaşadıkları topraklarmış. Çok geleneksel bir yerli hayatı yaşamaya çalışıyorlar. Gerçi e, mülakat da yapmışlar buradaki yerlerden bir tanesiyle. E, 40 yaşındaki liderleri San Miguel Centro Maranchiari e, ile yapmışlar. E, onun söylediklerine e, bakılacak olursa özellikle yani hem iklim değişimi sebebiyle e, köylerinin tehdit altında olduğunu söylüyor ama ikinci bir sebep de bu kalkınma denilen şey e, diyor 1950'ler 60'lardan itibaren itibaren özellikle Amerika'da yükselen kahve boom demiş buna kahve tüketiminin kahve talebinin yükselmesiyle birlikte Peru'da birçok yer özellikle bu yağmur ormanları bu yerlerinde kaldı kesilip kahve plantasyonlarına çevrilmiş ve yerli halkta kendi babası dedesi vesaire bu kahve e, plantasyonlarında çalışmaya zorlanmış. Yiyecek karşılığı üstelik de çalışmışlar. Evet, kendi topraklarında yani tam evet. yani dünyanın halini bundan daha iyi anlatabilen, trajedisini bundan daha iyi anlatabilen çok az olay vardır. Sadece bundan verileri anlatmak olayın ne kadar muazzam bir sistem bağcası olduğunu ortaya koyuyor. Kendi topraklarında. ...binlerce, on binlerce yıldan beri yaşadıkları topraklarda yerliler... ...şimdi toprak kölesi olarak çalışmaya zorlanıyorlar. Evet bu yetmezmiş gibi. Bir de üzerine iklim değişiminin etkisiyle birlikte... ...köyleri artık yaşanmaz duruma gelmiş. Yağmur ormanları giderek azalıyor diyor. Suların kirlenmiş olmasından bahsediyor. Ayrıca kuraklık da tabii etkiliyor... Bütün bunlar sonucunda artık bu köyde yaşayamayacaklarını söylemiş binlerce yıldır burada yaşayan yerli halk göç etmeyi düşündüklerinden bahsediyor. Evet yani sadece yani çok ilginç bir şey de var sadece 2022 yılında değil mi Peru'nun Amazon'unda muazzam bir kayıp olduğu Amazon ormanlarında 145 bin hektara yakın eski kadim orman yok edilmiş yani bu da ama And Amazon projesini gözleme kuruluşu tarafından tamamen karamacı gütmeyen bir kuruluş tarafından açıklanmış yani bu küçük çaplı tarım da bu yıkımın büyük bölümünü meydana getirmiş çok ağır detaylar var onlara girecek ve uzun ve ayrıntılı bir yazı, kapsamlı evet, bir yazı. Uzun. Evet. Ama Ama şu cümlesi çok önemli geldi bana. Samaniego işte konuşması sırasında bu röportaj sırasında diyor ki biz ormanlarımızı her zaman koruduk diyor ki Birleşmiş Milletler de yağmur ormanlarının en büyük korucusunun yerli halklar olduğunu zaten söylüyordu IPCC raporlarında da geçiyordu. Biz ormanlarımızı her zaman koruduk ancak dışarıdan gelenler yok etme ve üretme zihniyetiyle geldiler diyor. Bu her şeyi etkiliyor. Burada dağlık bölgelerde artık iklimde değişiyor demiş. Evet ve son cümlede şöyle biz bu bir savaş, mücadele ve bunu bunu verecek enerjiye de sahibiz diyor Samaniego. Ve hem aklımız, fikrimiz de var bu, hem gücümüz var, hem de ittifaklarımız da buna yeterli. Bizim toprağımız katledildi, bütün alanlarımız, topraklarımız Yeni bir cennet arayışına niye geçmeyelim ki diye sormuş. Dünya içinde yani Peru'dan Güney Amerika'da bir başka ülkeye Brezilya'ya geçelim. Dünya için büyük bir uyanış çağrısı diye verilmiş Edward Carver'ın Common Dreams'de yazdığı bir yazı da belirtiliyor bu yani uzmanlar tarafından değerlendirilmiş iklime, iklim değişikliğine bağlı felaketlerin ve onların tamamen orantısız etkileri üzerinde özellikle kimin üzerinde tıpkı işte demin sözünü ettiğimiz gibi Samaniego'nun da içinde bulunduğu yerli topluluklarda olduğu gibi düşük gelirli insanların üzerinde orantısız etkileri üzerinde bir değerlendirme yapılmış ve Brezilya'da en az 150 kişinin ölümüne ve 600 binden fazla kişinin de yerinden yurdundan olmasına terk etmesine onları evlerini terk etmesine yol açan bu büyük e, selin e, köprüleri yıkmış Porto, Porto Alegre'deki o ünlü kentteki Porto Alegre'deki ana hava limanını da e, yıkmış Güney Brezilya'da oluyor ve güney eyaleti Rio Grande Dosul do dosol do pardon e, üzerinde içindeki 497 ilçeden diyelim bölgeden 460'ında etki etki yaptığı ve 2 milyondan fazla insanın da bu korkunç etkilerin altında kaldığı da belirtiliyor. Resmi belirlere göre yani şeyin e, Medsen San Frontier yani sınır tanımayan doktorların tabii koordinatörü Brezilya'daki Rachel Soeiro, Soeiro durumun bir tam bir felaket olduğunu söylemiş. Yukarıdan görebiliyoruz ancak ve bazı verilere göre yukarıdan bakıp uydudan baktığımız zaman yani şeyden dronlarla falan baktığımız zaman da e, evlerin Çatılarını bile göremedik su. Onları da kaplamış. Yani bu ay sadece 60 santimden fazla, santimetreden fazla yağmur almış buraları. Brezilya'nın resmi meteoroloji servisine göre ve çok büyük alanlar, büyük şehirler ve de, büyük devasa şehir merkezleri de bazı durumlarda Tamamen sular altında kaldı diyor BBC'nin burada bilgisi. Bu şimdiye kadar hiç görülmemiş bir şey ve Brezilya'nın da bundaki katkısı çok az bilir diyorlar. Bütün gezegen giderek artan hızlı iklim değişiklikleri özellikle de bir avuç zengin ülkenin ve onların içindeki, onu söylememiş ama ben etkileyim. Ekleyeyim. Bir avuç zengin ülkenin içindeki bir avuç zenginin ürettiği petrol ve diğer fosil yakıtların sonunda üretilmiş olan sere gazları yüzünden gidiyorlar. Dünya... 57 şirket, geçen hafta Guardian'da evet. yer almıştı. 57 şirket karbon emisyonlarının %80'inden sorunlu dünyadaki. Evet, olağanüstü bir gidişat var ve trajik bir gidişata doğru. Bunun da bir... Edward Carter Carver yazısında diyor ki bunun bir dünya için uyanma çağrısı olduğu açıktır diyor. Bu 57 şirket demişken, Yeşil Gazetede dünya almıştı. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi petrol ve gaz endüstrisinin yani işte bu 57 şirket diyelim, bunların iç yazışmalarını içeren 4.700 belgeyi kamuoyuna duyurmuş. Bu belgeler Exxon Mobil gibi büyük petrol şirketlerinin gazeteciler üzerindeki etkisini ve medyayı nasıl manipüle etmeye çalıştığını gözler önüne sermiş. İnanılmaz açıkçası evet inanılmaz bir haber hakikaten bu da Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nden yani Exxon Mobil gibi büyük petrol şirketleri tamamen gazetecilerin basın medya üzerinde tam bir kontrol sağladığını ve medyayı tamamen manipüle etmeye yönelik yani savaşları ve küresel yıkımı, iklim yıkımını da onlar kontrol ediyorlar. Yani The Nation dergisinden ve Reuters'dan bayağı ayrıntılı İlişkileri ortaya çıkartmışlar yani. Tabii Wall Street Journal'dan, Seattle Times'dan muhabirlerle şirketler arası yazışmalar var. Bu iç yazışmalar şirketlerin hangi haberlerin yayınlanmasını istediklerini, hangi gazetecilerle daha yakın ilişkiler kurmaya çalıştıklarını ortaya koyuyormuş. Evet, ve son olarak da şehirle bu bize söyleyeyim. yakındır bu evet. değildir vesaire hepsi fişliyorlar yani evet, ve fişliyorlar içeriğini ve de iletiyorlar. Şöyle şöyle bir, kısm, evet, bir kısmını satın alıyorlar, bir kısmını da bastırıyorlar haberlerin çıkmasını engelliyorlar. Yani hakikaten ibret verici bir haber. Ve bu haber de bir yerlerde çıkmıyordu ama şimdi Living on Earth adlı düşün bir kamu radyosunun çevre haber dergisi. Bir radyo dergisi. Avustura, Avusturya merkezinde Inside Climate News muhabiri Bob Bowen ile yapılan bir röportaj var. Bu Avusturya mı? Avustralya mı? Aslında ona bir bakalım tekrar. Avusturya yazmışlar ama Avustralya olabilir. Ve okyanusta alarm veriliyor. Dünya okyanuslarının yaklaşık üçte birine yayılan ve aylar süren sıcak dalgaları özellikle tropiklerde tropik bölgelerdeki okyanus için sonuçları tamamen yani düşünlemeyecek kadar korkunç bilim insanlarının projeksiyonlarına göre ısınma şu andaki gibi devam ederse ki aksine hiçbir kanıt yok yüzyılın sonuna kadar o kadar sıcak olacak ki okyanus yüzeyleri ve derinliklerine kadar okyanusta hiç balık kalmayacakmış. Bu bölgelerde yaşayan milyonlarca milyonlarca insansa hayati bir gıda kaynağını kaybedecek. Böyle de bir çok ayrıntılı bir başka haber var. Onu da söyleyerek buna son, ilk bloka son verelim şimdi. Ara. Açık gazete. Evet. Açık gazetenin Devamını getiriyoruz şimdi Açık Radyo burası 95.0 açıkradyo.com.tr internet adresimiz ve Açık Gazete olarak döndük saat 8.30 üç dakika geçerken tekrar beraberiz. Evet bu iklim ve olağanüstü doğa haberlerini çok da ayrıntıları var ama burada kesmek ve özetlemek durumunda kaldık. Şimdi diğer önemli bazı haberlere geçelim. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Gazze'deki savaş bağlamında İsrail ve Hamas'ın eylemlerini soruşturan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden her iki taraf için de yakalama kararı başvurusu geldi. Başsavcılık İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve 3 Hamas liderini de Yahya Sinwar, Muhammed Deif ve İsmail Haniye'nin 7 Ekim'den beri hem Gazze'de hem İsrail'de işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğuna inandığını söylemiş. Evet bu İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluş statüsü olan Roma statüsünü ihlal ettiğini belirtmiş Başsavcı Khan. Ve şöyle söylüyor suçlarını İsrail'in sivilleri bir savaş yöntemi olarak aç bırakmak, kasıtlı olarak Ağır acıya, bedensel veya sağlık açısından yaralanmaya yol açmak. aç bırakma yolunda kullanarak kasıtlı olarak öldürmek veya yok etmek. E, bu şekilde sıralamış suçlarını. 7 Ekim saldırısı içinse Hamas liderlerine yönelik suçlamalar e, yöneltmiş. E, onlar içinde e, yine Roma statüsüne aykırı olarak yok etme, cinayet, rehin, rehin alma... Tecavüz ve işkence gibi insanlık suçları işlendiğini söylemiş. Burada tabi radikal olan şey İsrail'in doğrudan başbakanı ve dışişleri bakanı, savunma bakanı gibi insan pardon dışişleri bakanı yok. Savunma bakanı Yoav Gallant var. Tutuklama emri verilenler arasında. Radikal olan bu tabi çünkü Hamas zaten bütün dünya devletleri tarafından neredeyse terör örgütü olarak kabul ediliyor. Peki, şey sürpriz... De, diyemiyoruz. Ama Uluslararası Ceza Mahkemesi ve daha öncesinde bir soykırımın yaşanabileceği yönünde karar alan, ara kararını açıklayan e, Adalet Divanı. Uluslararası Adalet Divanı. Bunlar aslında oldukça muhafazakar durumlar. Yani İsrail'in 1948'de kurulduğunda bunun bu devletin var olmasına izin veren e, orada bir işgal gücü olarak kalmasına izin veren bugüne kadar yaptıklarını Meşru gören kurumlar artık bu özellikle Gazze'de yaşananlardan sonra bir tavır almak durumunda kalıyorlar ve bu İsrail'i oldukça köşeye sıkıştırmış gibi duruyor. Yani bu mahkemeyi bunun nasıl bir sonucu olacak uluslararası ceza mahkemesine tanıyan ülkelerin eğer Netanyahu bu ülkeleri ziyaret edecek olursa yakalayıp <gülüyor> bu şeye lahey göndermesi gerekiyor diye anlıyorum. Evet, evet, tabii. Pratik sonucu bu olacak. yani Nürnberg mahkemeleri gibi evet. ya da daha önceki soykırım çeşitli Sırbistan'da da görüldüğü gibi nerede mevcutsa uluslararası mahkemeler orada yargılanmaları için şey var. Yani burada bir şey çıkarılmasını istiyorlar, celp çıkarılmasını. Evet. Ama İsrail'de bunun tepkisi farklı olmuş. İsrail'e göre... Yahudi karşıtı olan, antisemit olan e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden sonsuza kadar hatırlanacak evet. tarihi suç demiş. E, İsrail'in da... yaptığı en büyük kötülüklerden bir tanesi bu antisemitizm kavramın içini fena halde boşaltmış olması e, zaten. Evet. Uluslararası hiçbir hukuka e, uymadığı gibi bir de bu kanunlar aslında muhafazakar olan, tarisi olarak da İsrail'in yanında duran kurumlar şimdi e, sivil ölümlerden dolayı, ee, İsrail'i suçladıklarında antisemit olmakla bunlar. Daha düne kadar geçtiğimiz 60 yıl boyunca, 70 yıl boyunca değillerdi. Şimdi mi antisemit olmuş bu kurumlar? Evet yani İsrail cephesinde basın mesela Netanyahu hükümetinin haftalardır Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden böyle bir karar beklemesine rağmen açıklandığında şoke olduğunu yazmış tırnak içinde. Ynet adlı İsrail medyasının önde gelen organlarından birine konuşan üst düzey bir İsrail'li diplomatik yetkili uluslararası düzeyde iki yüzlü ve utanç verici bir karar demiş. Times of Israel bir başka İsrail gazetesine konuşan, e, demeç veren İsrail bir yetkili de İsrail'e yönelik asılsız kan iftirası Orta Doğu'nun tek Yahudi devleti ve tek demokrasisine karşı yürütülen hukuki çabalarda kırmızı çizgiyi aştı demiş. Kan iftirası ne demek? İsrail'i kendini savunmaktan ve haklı savaş hedeflerine ulaşmaktan caydırmayacağını söylemiş. Vurgusunu yapmış etkili. E, Netanyahu da daha sonra videolu açıklama yayınlayacak demiş. Henüz bilmiyoruz onu. Hamas'ın Nazi benzeri aşağılık canavarlarıyla anılamaz demiş. Ve aslında derin bir adalet çarpıtması deniyor. Çok... Yani bir daha çalalım mı Behind the Painted Smile şarkısını? <gülüyor> evet. Yani yani tabi hem Hamas'ı bu şekilde insan insan dışı olmakla, Hamas işte direniş bir insan dışı yaratıklar olmakla falan itamı ediyor. Hem de Nazi olmakla itham ediyor. Ama tabi bir takım tarihi gerçekler de var yani daha önce Filistin Kurtuluş Örgütü için bunu diyordu. İsrail güçleri daha sonra Ozla'da barış masasında oturdu ve bunu bir tepki olarak aslında Hamas yükseldiğinde bu Filistinlileri bölmek için bir fırsat olarak görülmüştü İsrail tarafından ve Hamas'a verdiği destek de çok evet, kez yazıldı yani aylardan beri. ispatlandı yani bu destek evet, tabii, tabii. yazışmalarda vesaire ama Türkiye orta Şimdi de Nazi de... diyor yani. Tek bir, bir de te, evet, tek Yahudi devleti demiştim. Bu bile ne, şey, yani üstünlükçü bir devlet olduğunu da açıkça söylüyor. Yahudi devletiyiz. Biz de, yurttaşlıktan öte bir şeyden bahsediyor tabii. Evet ve yani tamamen e, şey çok e, büyük bir şeyden bahsediyoruz. Yani tamamen İsrail'in bir çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından bir, bizzat Birleşmiş Milletler başta olmak üzere orada çalışan yardım kuruluşları, Birleşmiş Milletler organları tarafından bunun bir soykırım olduğu söylenmesine rağmen biz buradaki tek demokrat ve insan haklarına saygılı devletiz diyorlar. E bu arada alınan karara Filistin yönetiminden de tepki gelmiş. Batı Şeria'da bulunan, merkezi Batı Şeria'da bulunan Filistin Kurtuluş Örgütü. Yakalama kararı Hamas liderleri için yakalama kararına tepki gösteriyor. Diyor ki kurban ile cellat arasında kafa karışıklığı olarak yorumlamış FKÖ. E, FKÖ'nün yürütme kurulu üyesi Vasıl Ebu Yusuf bu açıklamayı yapıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze şeridinde soykırım suçları işlemeye devam eden İsrailli yetkililer hakkında yakalama emri çıkarması gerekiyor e, Demiş. Daha sonra Hamas'tan da benzer bir açıklama geliyor. Hamas, Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının bazı Filistinli direniş liderlerine liderlerine karşı tutuklama emri çıkararak kurbanı cellatla aynı kefeye koyma girişimlerini şiddetle kıldınıyor diye de açıklamada bulunmuş. Evet ve yani mesela önde gelen savaş kabinesinin önde gelen bakanlarından Benny da karara bu Uluslararası Ceza Mahkemesi kararına Birleşmiş Milletler'in kurduğu, tarihi boyutlarda bir suç suç işliyor demiş ve modern tarihin en adil savaşlarından birini yürütüyoruz. Tek demokrasiyiz, ya, en adil savaşlarından birini yürütüyoruz diye. Yani 35 bini çok aştı, hatta bazı hesaplara göre 200 bine kadar uzandı ölü sayısının. Bir şeyde Filistinlerin Gazze şeridindeki ölenlerin sayısının olduğu çeşitli kaynaklarda belirtiliyor. 15 bin civarı çocuk bu arada öldürülen. Evet. Adilmiş ama bütün bu. Beka, evet 15 bin civarında çocuk ve kolları bacakları koparılan kesilen çocukların ve kadınların evet. sayısı da haddi hesabı yok yani 70 binin üzerinde rakamlar veriliyor. Evet. Ama buna modern tarihin en adi savaşlarından birini yürütüyoruz diyorlar. Derin bir adalet çarpıtması ve bariz bir ahlaki çöküş, ahlaki iflas diyorlar. Öyle evet gibi. yani esas böyle bir tür nazi toplumunu andıran görüntüler sürekli olarak İsrail'den geliyor. Bu geçen hafta biraz yer verme fırsatı bulmuştuk. Nakba ya da Nekbe gününde yürüyüşe katılan İsrail vatandaşı bir Filistinli öğretmen... Ara, soruşturma açıldı neden böyle bir güne e, katıldı böyle bir yürüyüşe e, katıldı diye öğrencilerinin çektiği videolar var okulda dans ederek zıplıyorlar hani o, o şeylerin aşırı sağın böyle şeyleri var ya öldürün onları vesaire diye dans ediyorlar e, falan bu şekilde bu şeyler gençler işte 16 yaşında 17 yaşında köyünü yakın köyünü yakın diye dans ediyorlar yok edin köyünde diye bir şarkı söylüyorlar. Bu Filistinli kadının köyü için bahsediyorlar. Evet hatta başka videolarda hatırlıyorum ben çok fazla seyretten biri olmadığım halde mesela yanan bir köydeki binanın köy değil de bir şehirlerde yakılma, yakılan bir binanın dumanlarının tüttüğü bir hemen toprağın altında yani binanın hemen altında büyük bir keyifle satranç oynayan iki İsrail askerini de gördük yani. Evet. evet böyle manzaralar. Evet. Yani e, işte Filistin tarafına göre kurban cellada eşitliyor diye e, itirazlar da var. Hamas'ın üst düzey yetkilisi, yetkilisi de kurbanı cellatla eşitliyor tepkisini göstermiş. Dolayısıyla kararın İsrail'de Gazze'deki İsrail'e Gazze'deki imha savaşını sürdürmeye de teşvik ettiği eleştirisini getirmiş şeyde Joe Biden'da Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Biden'da bunun bir utanç verici şey olduğunu söylemiş. Niye utanç verici olduğunu açıklamış mı? Şöyle söylüyor. Başsavcı her ne karar alırsa alsın İsrail ile Hamas'ı bir tutmak mümkün değildir. İsrail'in güvenliğine yönelik tehditlere karşı daima onun yanında duracağız. Diye eklemiş. Evet. Şimdi yani devam. daha yakın zamanda şey diyordu ya belki buradan şu sonuca varmak mümkün. Refaha yönelik bir kara operasyonu olursa silah sevkiyatını durdururum diyordu Biden. Bu söze bakılacak olursa pek böyle bir şey yapmayacak diye anlamak mümkün herhalde. Zaten kara, kara operasyonuna da ufak ufak başlamış durumda. Yani böyle büyük bir saldırı dalgası başlatmamış durumda ama... Giderek iç bölgelere doğru ilerliyor. Bu arada da refahtan kaçanların sayısı 800.000'i aşmış durumda 6 Mayıs'tan bu yana. 210.000 evet yani artık gerçekte var ve yani e, İsrail Savunma Bakanı da Yuval Gallant da e, düpedüz şey söylüyor. E, Refahtaki kara harekatını genişletmeye kararlıyız diyor İsrail Savunma Bakanı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşmüş ve ona açıklamış yani. Joe Biden'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan refaha tam teşekküllü kara harekatı yapılmaması uyarısını yinelemiş ama İsrail Savunma Bakanı galan harekatı genişleteceğiz diye kara harekatını genişletmeye kararlıyız demiş hatta. Ve 810 bini aşmış insanın gidecek güvenli bir yeri yok. Onu da Unrua Anrua. nasıl okunuyor tam bilmiyorum yardım kuruluşu Filistin bölgelerine Birleşmiş Milletler'in herhangi bir gidecek güvenli yer olmadığını bir kez daha açıklıyor. Ve diyor ki Birleşmiş Milletler Unrua ya da aileler her yerinden edildiğinde hayatlar ciddi risk altında oluyor. İnsanlar güvenlik arayışı içinde her şeyi geride bırakmak zorunda kalıyor demişler. Ama Benjamin Netanyahu Başbakanlığındaki İsrail hükümeti de Hamas'ın dağıtılması ve rehinelerin kurtarılması amacıyla yapılıyor diyorlar. Artık tahliye ve insani yardım da yapılması çok güç oluyor. Böyle bir durum işte. Peki bunu da burada bir şey yapalım. Bir Julian Assange ile ilgili de birkaç haber daha başlangıçta verdik ama... Assange'in aslında Julian Assange Londra'daki yüksek mahkeme Julian Assange'in Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmesine karşı itiraz hakkı olduğunu birinci e, amendment diyorlar ya anayasa eki konusu olduğunu buna e, hakkı olduğunu belirtmiş. Bunun ne kadar iyi bir haber olduğunu, yani dünyanın en önde gelen gazetecilerinden bir tanesinin zaten dört yıldır, dört yıl aşkın bir süreden beri Rondranın Amerika şey Bireylik Krallığın en Yüksek güvenlikli hapishanesinde çok zor ha şartlar altında sağlığı hem zihni hem de bedeni sağlığında tehlikeler olmasına rağmen tutulduğu gibi bir durum vardı. Şimdi bu hakkı kazanmış durumda olduğunu söylüyorlar. Ama mesela şeyde Chris Hedges'de Londra'daki yüksek mahkemenin kararının onu yüksek güvenlikli mahkemede sağlığını kaybetme sürecinde devam etmesine yol açıyor. Bu da asıl mesele de bu demiş yani. Onu evet, sağlığı... Aslında Stella Essange bir açıklama yapmıştı Cuma günü ee, ve pazartesi günü Essange'in serbest bırakılabileceğini e, söylemişti. Ama öyle olmadı. Tabii sadece tekrar itiraz hakkı vermiş mahkeme. Aksi takdirde 24 saat içerisinde Amerika'ya sevk edilmesi e, gerekiyormuş. E, bu ertelenmiş oldu şimdilik. Evet. Yani e, mesela e, şey yapılmış, gizli belgelerin yayınlanması Amerika Birleşik Devletleri'nde bir suç değil ve işin ilginç tarafı e, bunun bun, Julian Assange'in tek suçu da bu. Yani içeriden bir e, whistleblower dedikleri işte faşedicilerden edicilerden birisinin Chelsea Manning'in Amerika Birleşik Devletleri'nde istihbaratında orduda çalışan bir kişinin kendisine gönderdiği Wikileaks'e gönderdiği belgeleri yayınlamaktan başka bir suç yok ortada. Ama bu da suç değil zaten. Ama eğer Julian Assange e, şeye, e, sınır dışı edilir, ve mahkum olursa bir suç haline gelecek. Yani suç olmayan bir şeyin suç haline gelmesine de çok yol açacak. Behind the paint at bir daha burada da çalabiliriz. Yani son derece fiziki ve psikolojik durumunda tehlikede olduğunu anlatıyor gazeteci Chris Hedges. Fiziki ve psikolojik yıkımı bir ufak şeye, ...minör bir felce de yol açtı... ...halüsinasyonlar ve depresyona yol açmış... ...antidepresan kullanıyormuş... ...ve antipsikotik... ...ketiapin diye bir ilaç... ...ve... ...şeyde düşene kadar... ...hücresinde yürüyormuş... ...sonunda baygın düşüp çöküyormuş... ...kendisini yüzünü tokatlıyormuş... ...ümrükluyormuş... ...ve kafasını duvarlara vuruyormuş... ...bunları anlatıyor... Bebel Marşıntı şey sağlık bölümünde haftalar geçirmiş ki o o, o bölüme cehennem kanadı diyorlar hapishanenin ee, çorapları altında da yarım bir e, şey bıçak e, jilet bulunduğu da belirtiliyor e, hapishane yetkililerinin çünkü günde kendisini yüz defa filan öldürmeyi düşündüğünü belirtmiş. Bunlar hapishane kayıtlarından yani Britanya'nın Belmarsh sayesinde. Bu, bu şey diyor ki Chris Hedges bunlara yani bu slow motion, yavaş çekim ya da yavaş gösterim diyebiliriz cellatlar henüz işlerini tamamlamadılar diyor. Ve şeye bir atıf yapıyor. Dünya tarihinin en önemli olaylarından birisi Toussaint Louverture'ün Haiti bağımsızlık hareketinin başını çeken ve kazanan bu zaferi Fransızlara karşı Toussaint Louverture dünyadaki insanlık tarihindeki tek başarılı köle isyanı da bu. Aynı şekilde fiziki olarak yok edilmişti Toussaint Louverture de diyor. Fransa'da bir davetli olarak gittiği bir şeyde tamamen ısıtılmayan ve tıklım tıklım bir hapishane hücresinde, daracık bir hapishane hücresinde yorgunluktan, kötü beslenmeden, apopleksiden, zatürreden ve muhtemelen tüberkülozdan ölüme mahkeleniyor mahkum edilmiş ve bu başarılmıştı diyor onlar açısından. Şimdi uzatılmış bu Julian Esanc'ın uzatılmış hapisliği e, asıl mesele burada diyor. 12 yıldır göz altında. E, 7'si bunun Ekvador şeyde Londra'daki Ekvador Bükeyatiliğinde 5'ten fazla da Belmaş hapishanesinde 5 olmuş. Ben demin 4 demiştim. Yüksek güvenlikli ve burada Güneş ışığı yok, egzersiz yapmasına izin verilmiyor, jimnastik ve herhangi bir şey ve durmaksızın devam eden tehditler, baskı, uzatılmış hücre ha hapisleri, anksiyete ve sürekli stres. Yani amaç onu yok etmek, Ta tarumar etmek. Biz diyor, bitiriyor yazısını Chris Hedges, kurtarmak zorundayız diyor, onu kurtarmalıyız. Onu Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin ellerine bırakmamalıyız. O bizim için yap bütün bu yaptıkları dünya tarihine geçmiş en büyük gazetecilerden bir tanesiydi. Bizim için bu savaş suçlarını ortaya koydu, ilan etti WikiLeaks'te. E, bizim için bütün bu yaptıklarından sonra bizim de ona borcumuz ama. E, ama vermeyen bu duruma karşı mücadele etmektir sınırsızca. Ve eğer diye bitiyor son cümlesinde Chris Hedges'in yazısı. 21 Mayıs tarihli, bugün tarihli yazısı. Eğer Julian için ifade özgürlüğü yoksa hiçbirimiz için ifade özgürlüğü olmayacaktır diyor. Evet. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Yani bir umut ışığı diye adlandırıyorlar ama e, durumun yani Chris durumu çok yakından takip ettiği için ne diyeceğimi e, bilemiyorum. Doğrusu nasıl bir değerlendirme yapacağımızı. Evet sonlara gelirken Türkiye'ye düşen, e, düşen e, Türkiye'den bu İran'da düşen Helikoptere ilişkinde ilginç bir açıklama var ondan da bahsedelim istersen bir iki dakika. Gazete Oksijen'de var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Buraloğlu İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin de içinde bulunduğu helikopter kazasına ilişkin şöyle demiş. İlk etapta helikopterin bir sinyal verip vermediğini takip ettik. Maalesef sinyal sisteminin kapalı olduğu veya sinyal sisteminin olmadığı görüldü demiş daha yani kazadan önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı kendisi Ankara'da reisi e, yani Cumhurbaşkanı reisi Dışişleri Bakanı Abdüllahiyan ve beraberindeki heyetin hayatını kaybetti helikopter kazasına ilişkin gazetecilerin sorusuna e, yani helikopterin düştüğü alan bizim deniz ve hava arama kurtarma sorumluluk sahamız içinde. O yüzden bütün hava ve bütün deniz araçlarının sinyallerini de biz takip ediyoruz. İlk etapta bir sinyal verip vermediğini takip ettik helikopterin. İran tarafıyla hemen iletişime geçtik ama maalesef sinyal sisteminin muhtemelen kapalı veya helikopterde o sinyal sisteminin olmadığını belirledik. Çünkü mutlaka o sinyaller bize düşer ama düşmedi diyor. O zaman çok eski bir helikopter mi nedir bu anlayamadım. İran halkına başsağlığı diliyorum demiş. Çok tuhaf bir durumda var. Türkiye'de de işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre de bir günlük yas ilan edildi. Ama kendisinin binlerce kişinin ölümün, öldürülmesinden doğrudan sorumlu olduğu emirleri verdiği, tarihin yetiştirildiği kanlı Canilerden bir tanesi olduğunu da Hatırlamak lazım İran halkının Acısını paylaşmak için Bir günlük milli yaz ilan edilmiş Hangi İran halkının Hangi kesiminin acısını paylaşıyorlar ee, bilemiyorum. Devlet bürokrasisi muhtemelen Onlar bir acı belki Yaşıyorlardır ama İran halkından Çok emin değilim çünkü defaatle büyük isyanlar gerçekleşmişti milyonları sokağa döken ve diktatörü ölüm sloganları atıyordu İran'da bu mücadeleye girenler. Evet. Önce su meselesinden daha doğrusu ve gıda fiyatlarının yüksekliği sebebiyle başlamıştı eylemler bastırılmıştı daha sonra kadınlar sokakları doldurmuştu hem de birkaç defa bir isyan dalgası halinde e, ve çok sayıda kişi çocuklar özellikle işkence edilerek öldürüldü. Hapishanelerde vesaire yani. Hangi o yüzden İran halkının acısını paylaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir günlük milli yas ilan ediyor. B bilemedim. Evet. O sen... reisi reis evet. içinde şehit e, denmiş. Bu yani helikopter kazasında öldü. E, bilindiği üzere kendisi. Ama reisi ve heyetinin şehit olduğu söylenmiş. Bizzat Hamene lider tarafından. Şahadet bu şekilde biraz gör, görece bir terim olarak karşımıza çıkıyor herhalde. Evet anlaşılan şey siyasetçiler öldüğünde ne şekilde ölürse ölsün şehit ilan ediyorlar. Biz geri evet. kalan fanilerden başka bir dünyada yaşıyorlar. Dünyada, yani. evet, evet Ama siyasi demek yeterli olmaz. Büyük re reisi son derece önemli yetkilere sahip bir otokrattı yani. <gülüyor> Aklıma bu konuda şey gelmişti Nazım Hikmet'in bir şiiri var kendisini ziyarete gelen işçi ee, işçilerin ruhları onlarla sohbet ederken bir yerde diyor bir eski acem şairi ölüm adildir diyor aynı haşmetle vurur şahı fakiri diye işçilerse çok kızıyorlar Nazım'ın bu sözlerine ve nasıl öldüklerine nasıl işte ağırlıkların altında tonlarca ağırlığın altında kalarak öldüklerini söylüyorlardı sonra Nazım diyor biliyorum ölümün adil olması için hayatın o adil olması lazım diyorsunuz diye daha sonrasında algılıyordu bu biraz onu e, akla getiriyor yani, ay, e, ölüm aynı şekilde şahı ve fakiri vurmuyor bir tanesinde kazada ölseniz bile şehit oluyorsunuz evet aynen öyle ve son bir haber vererek süreyi de biraz aşmaktayız ama bitirelim ee, İnsan Hakları Derneği ve Türkiye İnsan Hakları Vakfının Kayıplar Haftası dolayısıyla İzmir'de düzenlediği program başlamış. 29 yıldır devam ediyor bu mücadele, kayıp anneleri ve kayıp insanların mücadelesi. Bininci haftasına ulaşınca diyorlar ki e, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Coşkun Üsterci zorla kaybetme uygarlığımızın kara deliği utancıdır demiş. Ve İzmir'de 12 gün süreyle iki, iki gün boyunca 7 ayrı film göstermeye planlanıyor. 22 Mayıs günü de Cumartesi annesi İkbal Eren Yarıcı ve Hafıza Merkezi'nden Özlem Zıngıl'ın katılımıyla Türkiye'de Kayıplar Gerçeği konulu söyleşi düzenlenecek bir dizi etkinlik var. Onlardan da daha sonra bahsederiz. Şimdi ara. Açık Gazete Açık <gülüyor> Gazete Ahmet İnselli Ufuk Turu. Günaydın Ahmet, merhabalar. Günaydın. Günaydın. Evet, ufuk turuna İspanya'dan başlayalım. Çünkü <gülüyor> İspanya'da e, Avrupa Parlamentosu'nun e, 6 ile 9 e, Haziran'da yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi önemli bir gelişme. İspanya'da e, aşırı sağ Vox Partisi e, her yıl topladığı e, Viva Kongresi'ni Europa Viva olarak bu sene e, Ekim ayı yerine seçimlerden 2 hafta önce, 3 e, hafta önce pardon <gülüyor> 15, e, 19 Mayıs'ta topladı. Madrid'de e, toplantının e, esas dikkat çeken tarafı e, 10 ila 15 ulusal egemenlikçi aşırı sağ Avrupa Partisi'nin e, başkanları veya temsilcilerinin ya fiziken ya da video e, kayıtlı konuşma aracılığıyla e, bu toplantıya katılmış olmaları bir tür Avrupa seçimleri öncesi aşırı sağ Avrupa partilerinin birlik gösterisi, gövde gösterisi olarak gerçekleşti. Pazar günkü Europa Viva 24 kongresi Madrid'deki ve buna bir de özel davetli olarak Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei de geldi ve Javier Milei'nin o konuşmada kongrede yaptığı konuşma nedeniyle de şu anda İspanya ile Arjantin arasında diplomatik gerginlik yaşanıyor biliyorsunuz. Çünkü konuşması sırasında Javier Milei her zamanki gibi uçuk kaçık laflarının yanında İspanya Başbakanı'nın eşi Begona Sanchez'in adını vermeden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yönelik yolsuzluğa bulaşmış bir eşiniz varsa siz de kirlenmişseniz bundan dolayı ve karar vermek için istifa edip etmeme konusunda tırnak içinde karar vermek için 5 gün düşünürseniz haliniz nicedir türünde bir cümle kurunca hemen İspanya Dışişleri Bakanı milliğin açıkça kamuoyu önünde özür dilemesi gerektiğini söyledi ve ve ee, Arjantin'deki büyük elçiyi görüşmeler yapmak üzere e, İspanya'ya çağırdı. İspanya ile Arjantin arasında şu anda bir diplomatik gerginlik var. Ama bundan daha önemlisi İspanya'daki bu toplantıya katılanların profilleri Marine uzun bir konuşma yaptı. 12-15 dakikalık bir konuşma yaptı burada. Ve e, AB sorumlularını İslamcılık ve Vokizmi vociz, bu, biliyorsunuz bu vokizm dediğinen şey artık giderek aşırı sağ ve sağın e, saplantılarından biri haline gelmiş durumda e, Avrupa'da ve e, Amerika'da. İslamcılık ve vokizmi desteklemek ve yaymakla suçladı Avrupa Birliği ilk Ülkemin dedi Marine Le Pen, yani Fransa'da yaşayanlar bunu nasıl e, algılıyorlar bilmiyorum ama ülkenin ba ülkemin bazı bölgeleri tamamen göçmen istilası altında. E, göçmen istilasına terk edilmiş durumda ve bugün devlet otoritesi oralarda artık yok dedi. Bu da e, ilginç. <gülüyor> Bu göçmen konusu e, bütün e, Avrupa aşırı sağlığının Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesindeki ortak konusu olmuş durumda. Vox da aynı konuyu işliyor ve e, bir videoyla e, toplantıya e, katılan e, kayıt edilmiş video konuşmasıyla toplantıya katılan e, Macaristan Başbakanı Orban, e, İtalyan Başbakanı e, Meloni de aynı konuyu e, hep işlediler. Bu göçmen konusunu işlediler. E, bu İspanya'nın <gülüyor> Daki toplantının bir önemi de e, biliyorsunuz Avrupa Birliği e, parlamentosunda e, aşırı sağ iki ayrı grupta toplanıyor. Bir e, içinde Marine Le Pen'in olduğu kimlik ve demokrasi grubu var. Aşırı sağ grup. Finan, e, Hakiki Finlandiyalılar Partisi örneğin bunun içinde. Bir de muhafazakar ve reformcu Avrupalılar grubu var. <gülüyor> Şeyde. Meloni de o grup içinde. Şimdi bu iki grubun e, ikisinin e, bu iki gruptaki partilerin e, oylarının e, anlamlı miktarda bu önümüzdeki seçimlerde artması bekleniyor. Ve e, bu iki gruptan birinin özellikle muhafazakar ve reformcu Avrupalılar grubunun belki de Üçüncü grup haline gelmesi, liberallerin Renewal'ın önüne geçerek üçüncü grup haline gelmesi ihtimali var Avrupa Birliği Parlamentosu'nda. Birinci grup Avrupa Halkçı Partisi, klasik sağ partilerin içinde yer aldı Avrupa Halkçı Partisi. ikinci grup Avrupa Sosyal Demokratları Partisi grubu. Üçüncü grupta şimdilik liberaller Renewal adı altında ama iki aşırı sağ grubun oyunu topladığınızda aslında milletvekilleri sayısını beklenen artışı da topladığınızda eğer seçim öngörülen biçimde sonuçlanırsa kamuoyu yoklamalarında bu iki aşırı sağ grubun milletvekillerinin toplamı belki sosyal demokratların sayısını bile geçerek ikinci grup ama iki ayrı grup halinde toplam İki grubun toplamı, ikinci grubu oluşturma ihtimali var. Bu da Avrupa Parlamentosu'nun gelecekteki durumu açısından hiç iç acıcı bir tablo göstermiyor elbette. Evet, ben bir de şeyi ilave edeyim izniyle bu walkizm dedikleri terim çevirmekte de çok kolay değil çevirmesi de. Çok zor, evet bulamadım ben de. Yani sosyal konularda duyar kasma diye yani... Sanki çok hassasmış gibi gösteriyorlar kendilerini işte mültecilik konusunda insan hakları konusunda filan diye anlıyorum ben. Yani sosyal konularda duyar kasma <gülüyor> diye bir çeviri yapmıştı Rengde. Oradan <gülüyor> böyle diyebiliriz. Wok diyorlar. Uyanık yani duyar, aşırı duyarlı gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro Amerikalıların başlattığı bir kavramdı biliyorsunuz. Duyarlı olmak. Evet. bu özellikle e, esir e, ticareti üzerinden zenginleşmiş veya esli e, esir evet. e, esircilliği savunan kişilerin e, geçmişte e, özellikle e, Güney Amerikan İç Savaşı'nın e, taraflarından güneyli olanlardaki generallerin e, heykellerinin artık kaldırılması gereğini falan savunan, yani duyarlı olma geçmişte yapılan insan haklarına karşı zalimce uygulamaları yapmış olan kişilerin artık örnek kişiler olmaması, örneğin VOK kavramının ortaya çıkışındaki önemli etmenlerden birisiydi bu. Bu giderek daha fazla VOKizm ve Temizleme kültürü, cancel culture arasında bir de geçişkenlik de var galiba zannediyorum. Evet, bence de öyle. O temizleme kültürü mü diye çevir, iptal kültürü mü? nasıl çevireceğiz onu? Ben temizleme kültürü dedim ama bilmiyorum, belki doğru bir tabir değil. <gülüyor> ben de bilmiyorum doğrusu. Bu bahsettiğiniz aşırı sağın bir araya geldiği konferansta İsrail'in Diyaspora Bakanı da vardı bu arada. En ilginç olanlardan bir tanesi buydu herhalde katılımcılar arasındaki. Ee, evet o Avrupa Birliği parlamentosu adayı olmadığı için e, çok dikkat çekmedi ama dediğin doğru e, o da vardı. Evet. E, e, hep şey denir ya artık e, uzun zamandan beri Avrupa'nın yeni Yahudileri göçmenler deniyordu Avrupa sağının temel düşmanı göçmenler olmuş durumda. Özellikle de İslam, Müslüman göçmen yani evet. yan olmayan göçmenler daha çok. Bu, bu sebeple İsrail'in uyguladığı yöntemlere hem Löpen hem Meloni gibi aşırı sadece hatta faşist yani nazi partileriyle kökenleri olan e, hareketler destek veriyorlardı. Herhalde bunun verdiği rahatlıktan olsa gerek. İsrail'in doğrudan Biaspora Bakanı'yla yani buraya evet. etkinliğe katılmış yani. bu çok Evet işler... evet. Tabii, tabii, ee, tabii. Aynen bir de ben de bir ilave daha ter terminoloji konusunda de liç kültürü diye de çevrilebiliyor. O iptal kültürü veya sosyal medya için kullanılan adıyla e, bu cancel culture diyorlar işte buna. Bir kişinin toplumsal alanın dışına itildiği modern bir dışlama biçimidir diye ta tanım verilmiş. Hem sosyal medyada hem de günlük hayatta iptal kültürünün izlerine rastlanabilir diye Wikipedia'dan bir çeviri de var. Evet. Ee, isterseniz bir ikinci konuya geçelim. Giderek daha fazla e, gündemde olan bir konu. Bu e, Fransa'nın Eski, kolonisi 19. yüzyılın ikinci yarısında başladığı, 19. yüzyılın ortasında e, işgal ettiği Yeni Kaledonya adını verdiği yerlerin kanaki e, dedikleri e, ada, e, takıma daha doğrusu. E, bu, bu adadaki e, bağımsızlıkçı hareketler özellikle yerlilerin oluşturduğu, kanakların da, destek verdiği ama ee, Avrupalı bazı beyaz e, kökenlerin de destek verdiği e, bu bağımsızlıkçı hareketlerle ilgili e, e, 1980'lerde çok ciddi çatışmalar olmuştu. Toplam 80-90 kişinin öldüğü çatışmalar olmuştu. Ve en sonunda 1988'de Michel Rocard Başbakanlığında Matignon e, Anlaşması e, imzalanmıştı. İki, e, biri bağımsızlıkçı. Çibau, biri de e, Fransa'ya e, bağlı olmayı destekleyenlerin lideri olan Lafleur'un el sıkıştığı bir anlaşma yapılmıştı 1988'de. Ve bu 10 e, yıl süre tanınmıştı. Bir görüşme, tanışma, e, sorunlara çözüm bulma e, süresi olarak. Ve 1998'de de gene Sosyalist e, Başbakan Lionel Jospen'in, Başkan, Başbakanlığında bir anlaşma imzalanmıştı, Numea Anlaşması. Ve bu anlaşmaya göre bir tedrici bağımsızlık, dekolonizasyon diyelim, bir tedrici dekolonizasyon süreci başlatılmıştı. Ve bunların içinde de üç halk oylaması yapılması öngörülüyordu. Bu aynı zamanda Yeni Kaledonya'ya özellik tanıyan uygulaması, Kurallar getirildi. Anayasada Fransız Anayasası'nda buna yönelik ilaveler değişiklikler yapıldı ve e, bu üç halk oylamasının birincisi 2018'de yapıldı ve e, bağımsızlığa e, hayır oyu çıkmıştı %57 ile e, 2020'de ikinci kere yapıldı bağımsızlığa hayır oyu %53 çıkmıştı katılım çok yüksekti %95. E, Aralık 2020'de Macron hükümeti bir üçüncü e, bağımsızlık referandumu e, yapma istedi. Fakat e, a, bağımsızlıkçılar e, Covid nedeniyle olan ölümler nedeniyle yaz dönemi olduğunu ve bunun e, 4-5 ay sonra hatta 2022 Fransız Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra e, yapılmasını istediler. Fransız hükümeti bunu reddetti. Katı, bağımsızlıkçılar o zaman boykot ettiler şeyi, e, halk oylamasını ve katılım %44'e 44 düşüp e, ayrılığa, e, bağımsızlığa hayır oyu %96 çıktı. Tabii bu üçüncü referandumu bir şekilde e, daha e, gayrı meşru hale getiriyor ve buradan hareketle de gerginlikler sürekli o günden beri Artmaya devam ediyor ve Fransız hükümeti de e, bu 1998 anlaşmasında e, yeni bir anlaşma yapılana kadar buradaki kurallar değişmi, değişmeyecek denmesine rağmen e, 1998 anlaşmasının bir maddesini değiştirme kararı aldı. Yani 1998'de kayıtlı olan e, seçmenler Avrupalı seçmenlerin dışında seçim listesi değişmeyecektir. Yasasını değiştirip yeni seçmenler yazılmasına izin veren bir yasayı meclisten geçirdi. Senatodan geçirdi. Tabi bunun ikisinin birden geçmesi lazım ki anayasada değişiklik getiren bir şey. Anlaşmada değişiklik getiren bir şey. Ve buna karşı da kanaklar isyan ettiler. Şimdi o anlaşmanın kesin olarak geçip geçmeyeceğini bilmiyoruz ama çok ciddi biçimde bir isyan hareketi var Yeni Kaledonya'da. Hükümet geçen hafta acil durum ilan edip askeri birlikleri Kaledonya'ya yolladı. En fazla da TikTok kullanımını yasakladı. Çünkü bağımsızlıkçıların TikTok kullanarak haberleştiğini iddia ediyor. Bu arada Azerbaycan'ın da bu bağımsızlıklara yönelik Onları destekleyen, daha doğrusu Fr e, e, bir e, trolller aracılığıyla e, işe karıştığı ortaya çıktı. Bu da peki bunun ne bağlantısı nedir Ahmet? Ben de gördüm onu ve çözmeye çalıştım kendi. Azerbaycan'ın bağlantısı e, Azerbaycan, Fransa'nın Ermenistan'ı desteklemesine karşı yapıyor bunu. Diyor Fransa'nın iddiası bu şekilde evet. evet. Yani büyük galiba da doğru. Hmm. E, çünkü ortaya çıkan e, Azerbaycan kaynaklı trollleri hemen hemen tespit etmiş durumda e, bağımsız gazeteciler. Evet. E, yani evet, evet ama bu ama herhalde yani bir toplumsal hareket bir isyan olduğuna göre bunu böyle. Tabii, tabii canım yani tabii yani sadece Azerbaycanlar bunu yolsuzlar evet. e, kışkırttılar sadece onlar yapıyor diye söylemek tamam tamamen yanlış olur ama tabii. buna da dair olduklarını belirtmek için söyledim. Hı -hı. Evet. E, şu anda biraz ortalık sakinleşmiş durumda. Ş -ş i̇lginç bir şekilde bu e, o, e, seçim e, pardon seçim listelerinin değişmesi yasasını o, oylayan Marine Le Pen birdenbire o da e, ya bu seçim yasası değişikliğini ertelesek iyi olacak demeye başladı. E, bu ne bu da ya? ilginç çünkü e, Marine Le Pen'in partisinin Avrupa Parlamentosu'nda e, yaptığı katıldığı oylamalarla şimdi Marine Le Pen'in e, söyledikleri arasında bazen %3 çelişkiler olabiliyor. Zaten bu aşırı sağ partilere geleceğiz şimdi aşırı sağ partiler e, özellikle e, İspanya'dan e, hareketle söyleyeyim bu aşırı sağ partiler giderek daha fazla e, her türlü e, tutarsızlıklarını e, bir e, popülist söylem arkasında bir gün böyle bir gün ertesi gün böyle davranarak örtmeye e, yürütmeye çalışıyorlar. Ve giderek daha fazla da aşırı sağ ile merkez sağ arasında, merkez sağ ve liberal partiler arasında ittifaklar oluşmaya başladı Avrupa'da. En sonuncusu e, Hollanda'da Gerd Wilders açıkladı biliyorsunuz Bil he, geçen he, çarşamba ders. günü. E, özgür, kendi Özgürlük Partisi birinci parti gelmişti. Çoğunluğa sahip değil ama e, beklenmedik bir şekilde liberal parti, çiftçi yanlısı parti, ve yolsuzluk karşıtı yeni bir parti olan e, Yeni Toplumsal Sözleşme Partisi ile bir e, ittifak anlaşması yapıldığını ilan etti geçen çarşamba günü. Eğer bu doğruysa %88, 88 milletvekiline sahip olacak bu ittifak 150 milletvekillik parlamentoda. E, kendisinin başbakan olmayacağını e, biliyoruz öyle bir geri adım atmıştı. Ee, belki bir başbakan bu ittifakın başbakanı meclisten bu e, ittifak tasarısı e, yeterli çoğunluğu elde ederse bu e, başbakan belki ortada dolaşan lafa, iddialara göre eski 46 yıldan beri Sosyal Demokrat Partisi üyesi olmuş bir moleküler biyoloji profesörü. Ronald Plastik'in olması söz konusu ee, partisinden, Sosyal Demokrat Parti'den yakında, geçmiş, yakın tarihte e, ayrılmış bir kişi. İklim, hükleer sorunu, çevrecilerle ittifak yapılması, Avrupa konularında Sosyal Demokrat Parti ile görüş ayrılıkları nedeniyle ayrılmış bir e, Sosyal Demokrat Parti'den ayrılmış bir kişi. Ama diğer taraftan Finlandiya'da, İsveç'te... E, Liberal partilerle aşırı sağ partilerin veya sağ partilerle aşırı sağ partilerin ittifakları giderek artıyor. Aynı şey İtalya için geçerli. Aynı şey Bulgaristan'da söz konusu oldu. Sosyal Demokrat Parti ile aşırı sağ partinin ittifakı da Slovakya'da iktidarda başbakan geçmiş, geçtiğimiz günlerde suikaste uğrayan başbakan Fico'nun partisi. Fiko, evet. E peki ee, bu Yeni Kaledonya'daki durum eğer e, Marine Le Pen kazanırsa önümüzdeki Fransa'daki seçimleri e, ne olacak? Nasıl bir? Valla orada büyük ihtimalle birdenbire Marine Le Pen e, beyaz Avrupalıların destekçisi olacak. Onun için söyledim. Beklenmedik evet. tavırları sürekli gündeme getiren partiler bu aşırı sağ partiler e, aynı zamanda. Evet. Slovakya, pardon e, Gert Wilders, pardon e, özür dilerim. E, Kaledonya sorunu tabii Fransa'nın bir e, kolonizasyondan çıkma sorunu aynı zamanda. E, aşırı sağ partilerin bu göçmenlerle ilgili konulardaki tavrı da e, gerçekten ilginç. Çünkü e, yeni Kaledonya'daki e, kale, e, kanakların, yani yerlilerin biz e, buralıların listesini, buralıların yer aldığı e, listeyi ön planda tutmak istiyoruz. Yerlilerin hakkıdır dediğine, söylemine karşı e, aşırı sağ parti liderleri de şunu diyorlar. Bakın Kaledonyalılar haklı. Biz de kendi ülkemizde yerli halkların ön planda olmasını istiyoruz diyorlar. <gülüyor> Ve göçmen karşıtlığını bu şekilde uygulayalım. E, bu şekilde savunmaya başlıyorlar. Yani evet. dekolonizasyonla göçmen karşıtlığı arasında ilginç bir denklik kurmaya pa başlıyorlar. Paralellik kuruyorlar. E, Alice, Riyalar diyarında. Evet, Aynen. Bitirirken e, bir e, önemli gelişmeden bahsedelim. Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Kerim Han dün e, baş, e, İsrail Başbakanı Netanyahu ve e, İsrail Savunma Bakanı Yuval Galant tara Karşı. Ve Hamas'ın Gazze'deki yöneticisi Yahya Sinuvar, Hamas'ın askeri yöneticisi Muhammed Deyif ve Hamas'ın siyasal büro başkanı İsmail Haniye hakkında bu beş kişi hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi e, yargıçlarından e, bu kişiler hakkında tutuklama kararı çıkartılması talep etti. E, i̇nsanlığa karşı suç. Netanyahu ve e, Gayan hakkında insanlığa karşı suç, toplu unha, cinayet ve diğer insanlık dışı eylemler nedeniyle ve cinayet, fiziki ve zihinsel bütünlüğe saldırı, zalim uygulamalar, sivillere karşı kasıtlı saldırı ve kasıtlı olarak bir halkı aç bırakmak e, suç iddiaları nedeniyle de savaş suçu, iddiasıyla tutuklama kararı istedi. Sinuar, deif ve Hani hakkında da hem insanlığa karşı suç hem de savaş suçu gene kitlesel imha, cinayet, rehin almak, işkence, zalim uygulamalar, insanların onuruna karşı davranışlar, rehinelere ifal ve cinsel şiddet iddialarıyla ee, bu üç kişinin de Hamas yöneticisinde tutuklanmasının çağrısı yaptı. Bu üç e, tutuk, tutuklama talepleri önümüzdeki birkaç hafta içinde üç kadın hakimin Bulgaristan, Benen ve Meksikalı üç kadın hakim tarafından incelenecek ve olumsuz e, bir karar verilecek e, bu tutuklama kararları hakkında. Ee, Savcı Karimhan şöyle bir cümleyle bitiriyor e, açıklamasını Batıyı kollayıp küresel Güneyi suçlamak eleştirisine karşı savaş sırasında uyulması gereken normları belirleyen insancıl hukukun savaş halinde olan bütün taraflara hiçbir yandaşlığa yer bırakmadan uygulandığını hep birlikte göstermeliyiz diyor. Çünkü biliyorsunuz e, gü Güney ülkelerinin birçoğunda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuzey ülkelerinin yöneticilerini değil, sadece güney ülkelerin yöneticilerini cezalandırdığına dair bir kanaat yaygınlaşmaya başlamıştı. Gerçi Putin'in e, tutuklama kararı çıkartılmasından beri bu kanaat biraz kırıldı ama e, Karim Han'ın e, bu kararı almasındaki etmenlerden biri de unutmayalım. Geçtiğimiz 10 gün önce, 15 gün önce, 6 Cumhuriyetçi Amerika Birleşik Devletleri'nden 6 Cumhuriyetçi senatörün Karim Han'a böyle bir rivayet var. Betanyahu hakkında İsrail yöneticileri hakkında tutuklama kararı talep edeceğinize dair eğer böyle bir şey yaparsanız size Amerika'da yaptırım uygularız diye tehdit etmiş olmasının da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu karara karşı Biden bunun kabul edilemez bir karar olduğunu, Blinken'de Biden'da kabul edilmez bir karar olduğunu söylediler. Amerika Başkanı ve Dışişleri sorumlusu. Almanya bu kararı kabul edilemez buldu. Bu denkliğin, bu eşitliğin Hamas'la İsrail yöneticileri arasında bu eşitliğin kabul edilemez olduğunu belirtti. Tabii ki İsrail'deki hemen hemen bütün muhalefet dahil, muhalefet partileri dahil, herkes bunun iğrenç bir karar olduğunu, bu eşitliğin Hamas'la İsrail yönetimi arasındaki bu denkliğin iğrenç bir karar olduğunu belirtti. Ama Filistin tarafı da doğrusunu söylemek gerekirse aynı eleştiriyi ters yönde dile getiriyor. Bu arada uluslararası insan hakları kuruluşları, ve bildiğim kadarıyla Fransa galiba bu, bugün daha ılımlı bir e, tavır alıp e, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tarafsızlığını saygıla karşılıyoruz diyerek e, tavırlarının farklı bir tavır sergilediler. Türkiye'de ilginç bir şey oldu. Hürriyet Gazetesi'ni okurken e, dikkatimi çekti. Hürriyet Gazetesi'nde sadece, sadece ve sadece, e, belki değişmiştir bu sabah, e, Netanyahu ve e, UE galantın hakkında tutuklama kararı verildiğini haberi yer alıyor. Yakalama kararı Evet Evet. evet. Yakalama evet. evet tutuklama yakalama pardon yakalama kararı yakalama kararı. Ee, valla de haberler değişebilir mi, mi bilmiyorum ama bayağı ciddi bir. Şey var, Adalet o... Bakanı da bu kararın sadece Netanyahu ve Galant hakkında yapıldığını belirtiyor. Yani sadece Netanyahu ve Galant hakkında bir yakalama kararı verildiğini belirtiyor. Hiç Hamas liderleri hakkında o da söz etmiyor. Ve bu kararın çok önemli olduğunu söylüyor. Hamas liderleri için de geçerli olması lazım bu kararın önemi değil mi? Evet. Yani... E, iki, ay, ayrım gözetilemez. de ayrım gözetmiş Amerika Birleşikleri. Evet Blinken'de Blinkin, Biden ikisi de evet. Blink, i̇kisi de onlar da Netanyahu yakalama kararı için utanç verici demişler. Evet. evet. Bakalım takip etmeye çalışacağız. Peki. Evet önümüzdeki birkaç hafta içinde e, şey ortaya çıkar. Bazı e, hukukçulara hukukçulara e, Bakılırsa, uluslararası insan hakları hukukları uzmanlarına bakılırsa kararın dayanakları güçlü. Yani talebin dayanakları güçlü. Zaten Karim Han, bu kararı açıkladığı konuşmasında kendisinin bir danışmanlar, uluslararası hukukçulardan oluşan danışmanlar komitesi kurduğunu belirtti ve 5-6 kişinin isimlerini saydı burada. Danışman olarak bu karar alırken danıştığı kişiler olarak ve belgeleri de tabi e, talebini destekleyen belgeleri de e, bu üç hakimden kadın hakimden oluşan e, kurula e, sunduğunu belirtti. Sondur. Belki evet. süreyi de bitirdik. Çok teşekkür ederiz. Hoşçak Görüşmek da. üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Açık, hasta. Hasta. Açık bilinç Güven Güzeldere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Açık bilinçte bugün bir konuğumuz yok galiba. Siz bir konuyu takip edeceksiniz. Siz de yapar mısınız açılışı? Tabii ben aslında... Gelecek hafta tartışacağımız bir konuya giriş niteliğinde bir program yapayım dedim. E, ahlaki açmaz e, konusundan biraz bahsedeceğim. Niye böyle bir konu aklıma geldi onu da e, birazdan söyleyeyim. Şimdi yeni yayın döneminin ikinci haftasındayız aslında pek çok şey birikti. Yani Amerika'da üniversitelerde olan olayları biliyorsunuz takip ediyorsunuz zaten açık gazetede, dinliyoruz. Genellikle apolitik bir grup olduğu düşünülen Amerikan üniversite öğrencileri büyük bir sorumluluk duygusuyla hocalarının yapmadığı şeyleri üstlenmiş durumdalar. işte sizin de takip ettiğiniz gibi filan belki günün birinde o konuda bir program yaparız. Bir başka programı da. İstekozla üstüne yapmak istiyorum çünkü Türkiye'de pek bir istekoz yüzleri esti gerçi artık e, geride kaldı gibi gözüküyor ama e, şöyle ilginç bir rivayet var mesela bunu belki duymamışsınızdır. 18. yüzyılın sonlarında Massachusetts'te e, ki hapishanelerde mahkumlar e, isyan e, çıkartıyorlar çünkü haftada üç günden fazla istekoz yemesini istemiyorlar yemek için. Çok Çünkü istakoz şey. çok bol bulunan ve ucuz bir şey. E, yat kalk istakoz diyoruz, yatar artık bıktık filan diye böyle bir isyan olduğu söyleniyor. Bu gerçi bir rivayet, bunun tam doğru olmadığını söyleyenler de var filan ama bu konuya da bir başka programda belki detaylıca gireyim diye düşündüm. E, tabii beni ilgilendiren şöyle bir soru da var. E, i̇stakozlar mesela acı çekebilir mi? İşte duyusal bilinçleri var mı? E, biliyorsunuz istakozlar genellikle canlı canlı e, kaynar suya atılarak pişiriliyorlar. E, bu süreç çok acı verici bir süreç olabilir. İstakozlar acı çekmez, o hiç önemli değil diyen bir sürü insan da var. Bunun tersini savunanlar da var. Önceki hafta New York Üniversitesi'nde Hayvanlarda Bilinç diye bir e, tam günlük büyük bir konferans oldu. Ben de ona katılmıştım. Orada aslında işte kertenkelelerden yılanlara, balıklardan istakozlara, bütün şimdiye kadar pek dikkatimizi çekmeyen e, hayvan türlerinde bilinç olup olmayacağını tartıştı e, bu konuda çalışan araştırmacılar. Çok iyi bir konferans aslında. Biraz da ondan da bahsedeyim istiyorum. Bir başka programı da e, o konferans sırasında... Vefatını öğrendiğim felsefeci ve bilişsel bilimci Daniel Dennett hakkında yapmak istiyorum. Bence işte yaşayan felsefeciler arasında en ilginçlerinden ve en yaratıcı düşünürlerden birisiydi. Benim kesinlikle inanamayacağım, hayatta en inanılmaz bulduğum şeyleri bile büyük bir ustalıkla savunabilen bir kişiydi. Yani her konuda... Fikir birliğinde olduğumuz birisi değildi ama çok iyi bir felsefeciydi bence. Biraz Daniel Denet'in katkılarını da anmak üzere bir başka program yapayım istiyorum. Bir noktada kendisi açık bilince konuk olmak istediğini de söylemişti. Bunu da ayarlamaya çalışırken fakat böyle beklenmedik bir şekilde aramızdan ayrıldı. Maalesef... Kendi sesini duyamayacağız açık bilinçte ama işte ben onun görüşlerini temsil etmeye çalışıyorum. Şimdi önümüzdeki meseleler böyle fakat bugün ahlaki açmaz konusundan bahsetmek istiyorum. Çünkü gelecek hafta e, sosyolog e, Nilfer İsvan ve tarihçi Yemin Şik'in katıldığı bir programda bu iki kişinin birlikte yazmış oldukları Osmanlı'da kardeş katli üzerine, ee, bir makaleyi konuşacağız. Şimdi bu da aslında tartışmalı bir konu. Yani bazı insanlar yok öyle bir şey olmamıştır falan diyorlar. Ee, olduğuna dair pek çok bulgu da var. Ee, Fatih Sultan Mehmet'in yazdığı söylenen bir tür kararname var mesela. İşte diyor ki e, babam da dedem de böyle yapardı yani. ...bir şekilde zaten sürmekte olan bir geleneği yasal olarak kodladığını söylüyor Fatih Sultan Mehmet. E, vaciptir diyor yani tahta çıkan kişinin işte 60 tane, 80 tane, 180 tane kardeşi varsa bunları öldürtmesi vaciptir e, Katli diyor. Vaciptir, evet. Katli vaciptir. E, kendisinin de böyle şeyler yaptığı düşünülüyor... Bu konu tabii aslında bence sosyoloji ve siyaset bilimi açısından, tarih açısından öncelikle ele alınması gereken bir konu. Nitekim konuklarımız da o şekilde tartışacaklar ama ben konuyu e, bireysel psikoloji açısından da merak ediyorum. Oldum olsun merak ettiğim bir şeydir. Yani e, şimdi e, kalıtımla geçen güç... Önce dayanan sistemlerde bir tek Osmanlılarda değil Avrupa'da da işte buna benzer sorunlar haliyle yaşanıyor. Yani siz kalıtımla eğer işte babadan oğla ya da neyse padişahlığı ya da hükümdarlığı geçiriyorsanız E o babanın da pek çok oğlu varsa ne olacak yani birisi başa geçti ama diğerleriyle kavga mı edecek iç savaş mı çıkacak filan işte bunların önlenmesi amacıyla aslında böyle bir geleneği sürdürdüğünü söylüyor Fatih Sultan Mehmet. O açıdan bakarsanız haklı görülebilecek tarafları da olabilir. Vicdani açıdan bakarsanız hiç haklı görülemeyecek tarafları da olabilir. Bunların hepsini dengeli bir şekilde konuşmak, tartışmak herhalde gerekir, iyi olur diye düşündüm. O yüzden bugün de biraz o konuya giriş yapmak istiyorum. Ahlaki açmazdan kastım. İşte böyle bazen zor kararlar vermek zorunda kalıyoruz ve e, Türkçe'de amiyane tabirle hani aşağı tükürseniz sakal yukarı tükürseniz bıyık denir. İki seçeneğiniz diyelim var önünüzde fakat ikisi de kötü seçenekler. İkisini de seçmek istemiyorsunuz. Mümkün olsa başka bir şey yaparsınız ya da bunların hiçbirini seçmezsiniz ama zorlanmış durumdasınız diyelim. Ee, ve bir şekilde yani bu iki seçeneğin ikisi de kötü ama ikisi aynı derecede kötü değil belki. Yani belki bir tanesi kötünün iyisi. O zaman onu seçmeye çalışıyorsunuz. Fakat e, ikisi de kötü olduğundan dolayı işte bir açmazda kalıyorsunuz. Buna ahlaki ikilem de demek mümkün. Eğer iki seçeneğiniz varsa ama önünüzde üç kötü seçenek de olabilir. O zaman üçlem Deniyor belki dörtlem de olabilir filan bunları düşünmek herhalde mümkün genellikle karşımıza çıkan şeyler böyle çok çok çok seçenek gerektirmiyor ama neyse ben bu yüzden ahlaki açmaz demeyi e, tercih ediyorum. Bir de bu ahlaki açmaz e, konusunun aslında e, felsefe literatüründe tabii önemli bir yeri var e, işte ahlak felsefesinde filan da tartışılıyor. Bu konuyu da felsefi detaylarıyla daha... E, kapsamlı bir şekilde e, ileride ele alacağız diye umuyorum. E, East Carolina Üniversitesi'nde e, öğretim üyesi olan felsefeci Ümit Yalçın bu konularda mesela uzman, e, işte bir noktada kendisini konuk edip bu konuyu konuşacağız diye ummaktayım. E, şimdi bu ahlaki açmaz konusuna biraz geleyim. E, neler ahlaki açmaz sayılıyor? neler ahlaki açmaz sınıflandırmasına dahil edilmemelidir aslında çok kolay bir soru değil yani arada bir takım gri alanlar da var ee, şöyle bir örnekle başlayayım mesela bu aralar Amerika Birleşik Devletleri'nde çok e, beğenilen izlenilen bir dizi var ee, Paris'teki Nazi işgali sırasında işte iki önemli e, Parisli modacının nasıl davrandıklarını anlatıyor Bunlardan bir tanesi Christian diyor, öbürü Coco Chanel, ee, işte farklı hikayeler var, birisi o nazilere yardım etti diyor, öbürü hayır aslında e, ben nazilere karşı çıkıyordum, o yardım etti diyor falan. Her neyse burada bir taraftan da tabii bu nazi işgali sırasında işte bazı Fransızların bir direniş hareketi başlattıklarını görüyoruz işte bir takım yeraltı faaliyetlerinde bulunuyorlar. Bir kısmı yakalanıyor, yakalananlar işte işkence görüyor, öldürülüyor falan. Şimdi şunu sorabiliriz, yani herkes aslında bunu kendisine sorabilir. Siz eğer Nazi işgali altındaki Paris'te yaşayan bir Fransız olsaydınız, neyi yapmayı seçerdiniz? Yani işte bir kenarda sessizce oturup, e, bu dönemin geçmesini beklemeyi mi? Yoksa mesela işte aktif bir şekilde direniş hareketine katılıp nazilere karşı bir şeyler e, yapmayı mı seçerdiniz? E, zor kararlar bunlar. Çünkü işte direniş hareketine katılanlar canlarını tehlikeye atıyorlar. Bir kısmı e, ölüyor, işkence görüyor. Bugünü bulamamış durumda. Bir kenarda sessizce oturanlar Belki buna bıyık altından gülüyor bile olabilirler yani işte o aptallar öyle geniş yaptıklarını sandılar halbuki bak biz işte gemimizi yürüten kaptan olarak hayatımızı idame ettirdik diyebilirler ama tabii yani peki hayatın anlamı ne filan gibi daha geniş sorulara da buradan gitmemiz mümkün bir fare gibi bir köşede oturup işte üç parça yiyeceğini yiyerek hayatını geçirmek mi anlamlı olan e, ya da işte e, yapsam da zaten bir işe yaramaz e, demek de mümkün. Belki doğru da olabilir e, filan. Burada e, ahlaki açmaz eğer e, bir şey yapmak zorunda kendinizi hissediyorsanız belki var. Aksi taktirde e, belki de yok. E, dolayısıyla bunu böyle bir örnek olarak e, bir kenara koyalım. Bir başka örnek mesela e, Sofi'nin Seçimi diye bir film vardı. Hatırlayacaksınız 1980'lerde evet. e, Meryl Streep oynuyordu. Çok da iyi bir oyunculuk ortaya koyuyordu. Bir romandan aslında uyarlanmış bir film. Bu filmin en çarpıcı sahnesinde Meryl Streep e, işte galiba bir toplama kampına Esirlerin gönderildiği bir tren istasyonunda iki küçük çocuğu var işte bir kız bir oğlan onlarla beraber giderken bir nazi subayı bunları çeviriyor ve Sofi'ye bir seçim sunuyor. Diyor ki iki opsiyonun var ya kızını bana vereceksin oğlunla işte yoluna devam edebilirsin ya oğlunu bana vereceksin kızınla yoluna devam edebilirsin. Ee, i̇kisini de vermiyorum gibi bir seçeneği de yok Sofi'nin. Çünkü diyor ki adam o zaman ikisini birden alacağım elinden. Yani var belki böyle bir seçenek ama daha iyi bir seçenek de değil. Sofi'nin seçimi. Ne yapmalı Sofi? Kızından mı vazgeçmeli, oğlundan mı? Tabii ikisinden de vazgeçemiyor. İşte böyle e, çok dramatik bir an filan. E, e, hatırladığım kadarıyla yani filmi son zamanlarda bir daha seyretmedim ama sonra galiba Nazi subayı işte çocuklarından birisini alıp götürüyor. Sofi de ona karşı çıkamıyor. Belki zaten diğer çocuğunu elinde tutmak istiyordu filan her neyse. Yani bu belki daha e, açık seçik bir şekilde bir tür ahlaki açmaz olarak görülebilir. E, iki opsiyon var. İkisi de birbirinden kötü. Hangisini e, seçsin Sofi işte belli değil filan. Şimdi benim e, bu, bu konuda pek çok tabii bu ahlaki açmaz örneği e, vermek mümkün. Bir tanesinden daha bahsetmek istiyorum. Bir tramvay e, deneyi diye bilinen bir deney var. E, malum bundan yaklaşık bir 10 sene falan önce galiba uzunca detaylıca bahsetmiştik. Evet, hatırlıyorum. Ee, evet, açık bilin. Dolayısıyla uzun böyle hepsini anlatmayacağım ama... E, Hani kısaca bir e, hatırlatma olsun diye söyleyeyim. Bu aslında bir felsefecinin bir düşünce deneyi olarak ortaya attığı bir şeydi. Daha sonra e, deneysel çalışmalar da yapan Joshua Green diye bir e, felsefeci, e, genç bir felsefeci bunu işte insanlara e, fonksiyonel emar, Görüntülemesi yaparken sormaya ve insanların verdiği farklı kararlar sırasında işte böyle bir ahlaki açmazla karşılaştıklarında beyinlerinde neler olduğuna falan bakmaya karar verdi. Çok meşhur oldu. Daha sonra psikolojiye geçti Joshua Green. Harvard Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde öğretim öğliği yaparak sürdürüyor akademik kariyerini. Şimdi şöyle tramvay deneyi de bu işte hani nostaljik tramvay falan gibi bir tramvay olduğunu düşünün. Bunların hepsi bu nostaljik tramvayda olduğu gibi mesela tekerlek üstünde gitmiyor galiba modadaki tekerlekli bir tramvaydı. Bazıları da işte raylı sistemler üstünde gidiyorlar. San Francisco mesela böyle biraz İstanbul gibi çok. Tepeleri olan, e, dik yokuşları olan dolayısıyla tramvayın bazen yokuş yukarı işte raylı sistemde bir tür e, itme çekme sistemiyle çalıştığı filan e, bir, bir tür tramvay. Böyle bir tramvayda diyelim siz yokuş aşağı gidiyorsunuz ve yani düşünce deneyi ya bu e, dolayısıyla kabul edelim ki şansına tesadüfen bir taksiz siz varsınız tramvayda başka hiç yolcu yok. Bir tane de tramvayın işte Vatman'ı var. Fakat Vatman bir kalp krizi geçiriyor ve ölüyor. Dolayısıyla e, tramvayında frenleri patlamış durumda. Yokuş aşağı son sürat gidiyorsunuz. E, nerede duracak, ne zaman duracak o da belli değil. Derken e, ileride yolun üstünde yani bu rayların üstünde oynamakta olan beş çocuk görüyorsunuz. E, yine bu düşünce deneyi peki hadi şeyleri e, itirazları Önden e, bertaraf etmek için şöyle diyebiliriz mesela tam o sırada bir <gülüyor> tabela görüyorsunuz işte dikkat sağırlar okulu sağır çocuklara dikkat edin işte duymayabilirler falan yazıyor mesela çocuklarda diyelim bu okulun öğrencisi duymuyorlardı oyuna dalmışlar filan ve yani işte yarım dakika içinde tramvay onlara çarpacak ve beş çocuğu öldürecek. E, fakat tam o sırada fark ediyorsunuz ki tramvay bir makasa doğru yaklaşıyor, e, bir çatala e, geliyor ve siz aslında tramvayın freni e, patlamış olsa da, yani tramvayı durdurma imkanınız olmasa da Vatman'ın e, e, işte dümenini e, sağ tarafa doğru makasta makasından diğer yola e, tramvayı sevk etmeniz mümkün. Bunu fark ediyorsunuz. Fakat Aynı zamanda da fark ediyorsunuz ki tramvayı eğer diğer yola sokarsanız diğer yolda da yine kendi başına oynamakta olan ve oyuna dalmış ve sizi görmeyen bir tane çocuk var. Dolayısıyla önünüzdeki seçim şu ya hiçbir şey yapmayacaksınız. Beş çocuğu öldürecek tramvay. Böyle olacağını varsayalım. Düşünce deneyi bunu diyor. Ya da işte dümeni sağa kıracaksınız. O beş çocuk kurtulacak. Siz diğer yola gireceksiniz. Fakat diğer yoldaki bir çocuğu Öldüreceksiniz bu sefer. İkisi de kötü seçenekler. Yani bir çocuğu öldürmek de kötü, beş çocuğu öldürmek de kötü. Bunu bir ahlaki açmaz olarak görürseniz, e peki yani bunların içinde kötünün iyisi bir seçenek var mı? Hangisini yapayım diye düşünebilirsiniz. Benim bu soruyu sorduğum insanlar genellikle işte, e tabii o zaman e, dümeni, bir çocuk ölsün, diğer beşi kurtulsun diye. Beş çocuğun yaşaması, bir çocuğun yaşamasından daha iyi değil mi falan diye hemen bir cevap veriyorlar. Fakat tabii e, konu aslında biraz daha zor. Yani bunun üstünde benim de ilk cevabım, ilk insiyaki cevabım buydu ama biraz daha düşündüğünüz zaman görüyorsunuz ki aslında o kadar kolayca e, cevap vermek mümkün değil buna. E, şöyle bir analojiyle mesela bu e, beş çocuk yerine bir çocuk ölsün seçeneğini seçenleri zorlayan bir analojiyle karşı çıkılıyor literatürde. E, diyelim işte doktorsunuz mesela Filistin'de işte İsrail bombalıyor falan böyle e, yıkıntılar içinde. Siz bir takım insanların hayatlarını kurtarmaya çalışıyorsunuz. E, ameliyathaneye beş tane çocuk getirmiş durumdalar. Bir tanesinin işte karaciğeri iflas etmiş, öbürünün böbrekleri iflas etmiş, hepsi ölmek üzereler. Beşi de... E, ve bunlara işte böyle organ nakli yapacak e, elinizde, böbrekli, karaciğerli falan gibi şeyler de yok. E, çaresizlik içinde e, hastanenin koridoruna çıkıyorsunuz ve orada işte annesi babasıyla e, gelmiş ve bir kenarda oyuncaklarla oynayan sağlıklı bir, aynı yaşlarda bir çocuk görüyorsunuz. E, diyelim şu da garanti olsun yani siz bu tek çocuğu aldınız işte öldürdünüz organlarını e, diğer çocuklara naklettiniz diğer çocukların hepsi yaşayacak diyelim işte kan uyuşması var filan falan, bir takım komplikasyonları e, felsefeciler düşünce deneyi ile e, bypass, bypass edebiliyorlar öyle olduğunu varsayalım yani tamamıyla size kalmış vaziyette yine Benzer bir seçenekle, iki seçenekle ya da ikilemle açmazla karşı karşıyasınız. Bir çocuğu öldürerek diğer beş çocuğa hayat vermeniz mümkün. Bunu yapar mısınız? Ee, i̇nsanlar yok o zaman yapmazdım. İşte, ne yapayım yani öbür çocuklarda işte bombonlara isabet etmiş benim suçum değil filan demeye başlıyorlar Halbuki tramvaydaki durumda bundan çok farklı bir durum değil. Yani işte beş çocuk yolun üstünde oynuyor, diğer çocuk da diğer yolda oynuyor. Siz bir şekilde müdahale ederek bir çocuk ölsün, beş çocuk kurtulsun diyorsunuz. Yani burada işte şu cevap doğrudur diyebileceğimiz belki bir cevap yok ama insanı zorlayan, ahlaki açmazla yüz yüze bırakan bir durum var. İşte beş çocuk ölsün. Ee, ne yapalım ben bir şey yapmam diyenlerin beyninde neler oluyor? İşte bir çocuk ölsün daha iyi ben dümeni saklarım diyen insanların beyninde daha farklı şeyler oluyor filan. Bunlara bakılarak e, bu düşünce deneyi böyle bir e, beyin görüntüleme deneyine dönüştürülmüş durumdaydı. E, neyse yani genel olarak işte benim ahlaki açmazdan kastettiğim e, kabaca böyle bir şey. Bir de bu fikir nereden aklıma geldi onu söyleyerek bitireyim. Ee, şimdi ben geçen seneki Mayıs e, 2023 genel seçimlerinde bir şekilde artık bu iktidarın düşeceğini ve başka bir iktidarın e, e, güç kazanacağını düşünüyordum. Ve öyle bir durumda aslında şöyle bir ahlaki açmazla karşı karşıya kalacağımızı da düşünüyordum. Diyelim siz... Yeni iktidarın başında olan kişisiniz. Eski iktidarın yaptığı pek çok yolsuzluk ortaya dökülecek. Yani bundan çok eminim. Bir kısmı dökülüyor bile aslında hani istemeden başka şeyler yaparken, işte fotoğraflarını paylaşırken filan ortaya çıkartıyorlar. Öyle şeyler göreceğiz duyacağız ki yok artık bu kadar da olmaz. Ama yemişler, ne kadar da çalıp çıkmışlar falan diyeceğiz. Bundan çok eminim. Peki böyle bir durumda Yeni iktidar sahipleri ne yapmalı? Yani e, emeklerinin, zamanlarının, enerjilerinin ne kadarını bu eski iktidarın yaptığı e, yolsuzluklardan hesap sormaya ayırmalı? Ne kadarını ise e, işte bir sonraki seçimde de kendilerini yeniden e, iktidarda tutacak hizmetlere ayırmalı? Bu aslında son derece pratik ve gerçek bir soru. Yani 2024 yerel seçimlerinden sonra da buna benzer şeyler daha küçük çapta da olsa karşımıza çıkıyor. Bir yerde okudum hangi belediye olduğunu hatırlamıyorum ama işte bu uzun yıllardır iktidarda olan AKP belediyesinden iktidarı belediyeyi devralmış bir muhalif kişi diyor ki yani bir sürü yolsuzluk olduğuna eminim hatta bir kısmı bunların işte kamera kayıtlarında da e, olmalı. İşte ne bileyim artık rüşvet mi veriliyor ne yapılıyorsa filan. Fakat bir önceki belediye bu e, kamera kayıtlarının olmadığını işte bozulduğunu cihazın falan e, iddia ediyormuş. Dolayısıyla onları yok etmiş vermiyor elde yok kamera kayıtları. Şimdi bu yeni belediye başkanı diyor ki biz aslında bu kamera kayıtlarını alan şirket Hong Kong'da mı Tayvan'da mı öyle bir yabancı şirketmiş onlara başvurduk. Onlar dediler ki yok bizde var bir kopyası bunun da var aslında bozuk filan değildi. İstiyorsanız göndeririz fakat 200 bin dolar karşılığında e işte çünkü öyle bir ücreti var falan. Şimdi bu yeni belediye başkanı diyor ki ben bu 200 bin doları buna mı vereyim? Ve eski belediyenin yolsuzluklarını ortaya çıkartayım. Yani biliyorum olduğunu ama kanıtlayamıyorum. Yoksa bu 200 bin doları işte halka hizmet için mi harcayayım? İşte kent lokantası açayım, kreş e, açayım, e, bedava süt vereyim annelere falan. Şimdi bu bence ciddi bir soru. Yani gerçek bir aslında ahlaki ikilem de yanında getiren bir soru. Hiç hesap sormamak bence olacak bir şey değil. Fakat bu bütün e, insanın enerjisini, vaktini, gücünü, işte parasını hesap sormaya harcaması da aslında pratik olarak e, her zaman çok anlamlı olmuyor. Buna benzer sorular sıkça ülkelerin başına tarihte geliyor. İşte mesela Nazi döneminden bahsettik. Nazi dönemi bitti, Almanya yeni bir dönem kurmaya çalışıyor. Fakat o kadar çok insan e, Nazi'lerle işbirliği yapmış ki zamanında. Bunların den ne kadar hesap soracağına emin olamıyor e, naziler. E, benzer şeyler e, işte Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de oldu, e, Bosna Hersek'te de oldu filan. E, buna benzer bir durumla karşı karşıya kalacağız diye düşünüyordum ben Mayıs ayı itibariyle. Ve e, bu ülkelerin bir kısmında mesela gerçekle yüzleşme komisyonları diye komisyonlar kurdular. Bu pratik soruya, bu ahlaki açmazı bir cevap olsun, bir çözüm olsun diye aslında. Çünkü işte herkesi mahkemeye veremiyorsunuz ama en azından işte bazı insanlar itirafta bulunsun ya da nedamet getirsin ya da işte pişmanlık duyuyorlarsa pişmanlıklarını belirsinler ve gerçekte ortaya çıksın bir şekilde öğrenelim ve böylece bu konuyu kapatmış olalım gibi bir duruş var orada. Böyle bir şeyi Türkiye yapmak ister mi? Böyle bir şeyi insan desteklemeli mi, desteklememeli mi? Ben çok kararlı da değilim bu konuda aslında. Yani çok açık ve net bir görüşe sahip değilim. Dolayısıyla bu konuda bir seri yapayım diye düşünmüştüm. Ahlaki açmaz konusuna da oradan girelim diye düşünmüştüm. Hatta bu konuda çalışan işte önceden sözleştik, haberleştik. Böyle programlar yapmak için 4-5 programlık bir seri yapalım diye. Fakat olmadı. İktidar yerinde kaldı. Mayıs 2023'te bildiğiniz gibi. Dolayısıyla ben de bu seriyi yapmayı erteledim. Vazgeçtim demeyeyim ama şimdilik en azından anlamı olmayacağını düşündüm. Fakat başka bir şekilde böylece ele alıyoruz. Yani ahlaki açmazız konusunu bugün böyle birazcık anlatmış olayım. Haftaya da işte bu kardeş katli vacip midir, değil midir bunu... Gelenekler, görenekler ve devletin bekası açısından görüp e, savunmak mı e, doğrudur? Yoksa işte böyle kişisel vicdan açısından görüp çok yanlış bir şey olduğunu söylemek mi daha doğrudur? E, bunları da haftaya konuşacağız diye umuyorum. Evet Vitergen ben de bir ufak bir cümlelik bir soru sorayım. Yani burada hala ki bir başka boyutu da katmak gerekiyor herhalde zaman faktörünü yani başta iklim faciası olmak üzere çözüm için vakit giderek daralan bir dünyada yaşıyoruz onun için de bunu da hesaba katarak nasıl bir çözüm getirilebilir evet. bilmiyorum ama bu da çok önemli bir boyut olarak karşımızda duruyor Her sizce anda... orada açmaz mı var ki fosil Hı? yakıtları kullanmakla kullanmamak arasında bence bir açmaz yok orada ama Hayır, önce, öncelikle hangisine girişeceğiz mesele açısından. Evet nereden başlayacağız? Diye. Nereden başlayayım Dur. açısından. Yani evet yani Varşova gettosundan bahsedecektim ama vakit kalmadı. Yani Nürnberg mahkemesinde nazileri yargılanma sırasında yanılmıyorsam bir gazeteci önemli bir soru soruyor. Binlerce suçlu varken e, ne kadarını yargılayacaksınız diye soruyorlar mahkemeye. Böyle o mahkemenin başkanı ya da yetkililerinden birisi de bu salonda gördüğünüz kadar diyor. Yani ne kadar evet. yer varsa sandık sandalyesi <gülüyor> o kadar. Belki öyle bir faktöre de <gülüyor> başvurmak gerekebilir. Evet doğru. Yani bunların hepsi çok pratik ve çok gerçek sorular ve işte zaman zaman karşımıza çıkıyorlar. Zaman da mutlaka bir faktör. Yani Sofi'e kızını ya da oğlunu bana vereceksin diye nazi subayı işte git yarına kadar düşün, yarın karar ver demiyor. Hemen şu anda diyor. Tramvay evet. deneyinde de öyle. Zaman mutlaka e, insanı sıkıştırıyor. Ahlaki açmazı belki daha da zor hale getiren şeylerden bir tanesi. E, evet doğru. Yani günün birinde umuyorum ki işte hala e, açık radyo'da bir program yapıyor olursam e, konunun işte gerçekle yüzleşme komisyonları açısından ele alınması ne kadar doğru ne kadar değil filan bunları da ayrıca tartışıyor oluruz. Ama şimdilik işte konuyu Osmanlı tarihine bağlayarak gelecek hafta böylece devam edeceğiz. Tamam çok teşekkür ederiz Gülhan Bey. Peki ben teşekkür ederim Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık bilinç. Güven güzel dereyle, bilim ve felsefe sohbetleri. Evet, 30 Nisan'da yayınlamış olduğumuz Açık Bilinc'in bir tekrarını yayınlamak durumundaydık. O da bitti ve bugünkü Açık Gazete'yi de bu şekilde kapatmış oluyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Berke Akmeşe'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın.